İyi akşamlar. Bu yağmurlu ve soğuk havada buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Akbank Sanat Felsefe Seminerleri dizisinin ikinci semineri için bu akşam toplandık. Bir önceki seminerde, birinci seminerde olanlar hatırlayacaktır. Selami Varlık Hoca felsefe ve bellek üst başlığı altında, podrikörde bellek ve kendilik üzerine konuşmuştu. Ve orada biz çağdaş felsefeyi bazı sorular reformüle etmiştik ve şöyle devam etmiştik. Dedik ki bu soruları başka disiplinler içerisinde de düşünmek istiyoruz. İşte bugün o disiplinlerden ilki yani psikoloji ve bellek üst başlığı altında değerli konuşmacımız Sami Gülgöz'ü ağırlıyoruz. Ben kendisini tanıtacağım ama tanıtmadan hemen önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tıpkı geçen sefer olduğu gibi şu anda bizi üçüncü katta dinleyenleri e, unutmuyoruz. E, onların hangi koşullarda biz dinlediğinin farkındayız. Dolayısıyla eğer sorularınız varsa e, seminer bittikten sonra bu kata gelip e, sorularınızı sorabiliriz, sorabilirsiniz. Biz sizi bekleyeceğiz e, burada. E, ben Sami Bey'i tanıtacağım ardından sözü kendisine vereceğim. E, dediğim gibi yaklaşık bir saatlik bir sunum olacak. Sunumun ardından da soru cevap e, kısmı olacak. Sami Gülgöz, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında doçent, 2006 yılında profesör olduktan sonra 2006-2008 yılları arasında FEN İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2008-2014 yılları arasında da insani bilimler ve edebiyat fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Halen bu fakültenin psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Araştırmaları kişisel özellikler ve zihinsel işlevler üzerinedir. Son yıllarda ağırlıklı olarak kişilerin kendi yaşamlarını hatırlamalarına üzerine olan araştırmalara yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla Sami Bey bize bugün... E Hatırlama üzerine, nasıl hatırladığımız üzerine konuşacak. Hatırlarsanız ilk seminerde şu iki sorudan başlamıştık. Biz kim, yani kimin belleği ve ne? Yani belleğin ne olduğu ile ilgili iki soruyu Paul Ricoeur bağlamında reformüle etmiştik. Bugün de psikoloji bağlamında nasıl hatırladığımızla ilgili konuşacağız. Ben sözü Sami Bey'e veriyorum. Buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Buraya geldiğiniz için hakikaten bu e, muhteşem havada dışarıda olmak varken tamam. burada olmayı tercih ettiğiniz için. E, ben böyle hep ürkerim biraz e, açıkçası çok heyecanlıyım çünkü felsefecilere karşı konuşmak beni hep korkutmuştur. Umarım çok sayıda felsefeci yok yani korkuyorum açıkçası yanlış bir şeyler söylemekten <gülüyor> ama e, hata ama olursa affedin lütfen. Bugün bellek ve psikolojiden bahsederken bu bellek kelimesi üzerinden konuşmaya başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkçede kullandığımız değişik sözcükler var. Bellek, hatırlamak, hafıza, anımsamak, unutmak, bilmek, anı, hatıra. Ve bunların hepsi bir şekilde bellek dediğimiz mekanizmayla bağlantılı. İşte Arapça kökenleri, hatıra, aynı zamanda ihtar. ...hatır vesaire bütün bunlar hep aynı e, us e, ya da akıl e, kökeninden geliyor. Yani hatırlamak da bir anlamda e, akla getirmekten e, yola çıkıyor. E, bizim burada e, baktığımız zaman e, bellek çalışmalarına... E, ...bu bellek kelimesini son yıllarda kullanmaya başladık. Ben çok rahat değilim e, ama... Daha çok hatıra çalışmaları demek geliyor içimden ama hatıra çalışmaları dediğimiz zamanda kişilerin işte o anı defterleri, hatıra defterleri vesaire akllarına geliyor. Dolayısıyla o da çok doğru bir kelime değil. Dolayısıyla hatır hatırlamak üzerine çalışıyorum diye konuşuyorum. Ee, hatırlamayı e, söz ederken tabii ki bunu değişik katmanlarda incelemek gerekiyor. Yani bir şekilde e, bu... E, Hatırlama ya da bellek meselesini ya da hatırlamayı veya unutmayı biz çok farklı şekillerde kullanıyoruz. Yani hatırlamak dediğimiz zaman neyi hatırlamak? Öğrendiğimiz bir şeyi hatırlamak mı? Biri bizi hatırlattığında hatırlamak mı? Buradan eve giderken yolda süt alacağımı hatırlamak mı? Ki hatırlamak dediğimiz zaman hep geçmişte olmuş bir şeyi hatırlamaktan söz ederken benim şimdi aman giderken süt alayım öyle eve gideyim dediğimde ileriye doğru ee, bir e, attırdığım bir hatırlama e, şeyi var, işareti var. Dolayısıyla bu zaman içinde hep geriye ilişkin geçmişe ilişkin bir hatırlamaktan söz etmiyoruz e, diye düşün, e, bunu öncelikle belirtmekte yarar var. Yani hatırlamak bazen de hatırlamayı hatırlamak e, gibi bir hale gelebiliyor. E, unutmak da aynı şekilde. Ee, unutmaktan kastettiğimiz şeyin tamamen bir bilginin tamamen silinmesi mi yoksa birileri bize bir şey hatırlattığında birdenbire hatırlayabilmek mi ee, örneğin işte benim başıma gelen çok sık başıma gelen şeylerden bir tanesi işte e, hiç seyretmedim deyip bir filmin karşısına geçip 15. dakika gelince ya ben galiba bunu seyretmiştim deyip 30. dakikada vallahi kesin seyrettim demek. Şimdi o, o noktaya kadar o filmin o ayrıntılarını görene kadar e, ben gerçekten o filmi görmüş olduğumu da hatırlamıyorum bir şekilde. Dolayısıyla o, o hatırlama eylemi nasıl bir eylemdir ya da o unutmuşluk nasıl bir unutmuşluktur sorusunu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten aslında hatırlamaya baktığımız zaman eski Yunan'dan bugüne kadar üzerinde çalışılmış bir mesele olmasına karşın aslında bilimsel çalışması çok yeni olan bir alan. Bu yeni alanda ağırlıklı olarak konuştuğumuz şeyler belli. Biz sözünü ediyoruz. Yani bir şekilde şu anda biz bir şeyleri değiştiriyoruz. Yani şu anda şu yaşamamız, şu yaşadıklarımız belleğimizde bir şey değiştiriyor. Artık biz buradan çıktığımızda buraya girdiğimiz kişiyle aynı kişi olmayacağız. Bir şeyler değişmiş olacak. Dolayısıyla bu değişmenin yani yaşadığımız her adımın, her olayın, öğrendiğimiz her bilginin bizde bıraktığı bir iz var ve bu, biz, bu izlerin hepsine bir bütününe biz bellek mekanizmaları altında incelemeye çalışıyoruz. Bellekte bir iz dediğim zaman işte bu izin Ardından gitmeye çalışıyoruz. Bu iz nerede, nasıl bir iz ve gerçekte bulunabilecek bir iz var mı? Yani vücudun herhangi bir yerinde bizim bizzat görüp aha burada işte bir iz var diyebileceğimiz bir iz var mı herhangi bir yerde diye. Ee, bir sembolik sistemden bahsediyoruz muhtemelen. Yani semboller olarak baktığımız zaman yani bellekte bir iz varsa biz kafamızda belirli bir şeyi belirli bir şekilde temsil ediyoruz. Yani kafamızın bir yerinde Dış, i̇şte ne bileyim bu şişe bir şişe ise bu şişenin benim beynimde bir yerde aklımda bir yerde bir izi var bellekte bir iz derken bundan bahsediyoruz. Bu izin nasıl bir yapıda olduğunu düşündüğümüz zaman işte burada da işte Yunanca'dan psi harfi var ki psikolojide olanlar genellikle bunun psikolojinin simgesi olarak tanırlar. Diğer kişiler çok tanış olmayabilirler bu simgeyle. Buna baktığımızda işte dışarıda havanın ne kadar olduğu, şu anda soğuk bir havanın olduğu, 5-6 derecelik bir hava olduğu üzerine düşünüyor olabiliriz. Ee, ve bu bayrağa baktığımız zaman da bunun Avrupa Birliği bayrağı olduğunu, işte bununla beraber gelen bir, bir dolu siyasi düşünce ve kafamızdaki bir dolu yapı da bununla beraber bu sembolle birlikte hareketlenmeye başlayabiliyor. Ya da 23 Aralık 1876 gibi bir tarihi söylüyorlar bize. Kaç kişi bu tarihin ne olduğunu biliyor? pek çıkmadı ne güzel <gülüyor> birinci meşrutiyet tarihi 23 Aralık 1876 şimdi baktığınız zaman hani birinci meşrutiyet dediğinizde belki kafanızda daha fazla bir şeyler canlanmaya başlıyordur hani 23 Aralık aslında baktığınız zaman bugünün iki gün sonrası yani 21 Aralık'tan iki gün sonra gelen hani en uzun gün, gecenin iki gün sonrası ee, ve 1876 deyince de aslında gayet kolayca ezberlenebilecek bir sayı var. Çünkü birden sonra 876 diye geriye doğru gidiyor. Gayet aslında akılda kalıcı bir e, tarih bu. Ama bir şekilde bunu bu şekilde düşünmediğimiz için pek aklımızda kalmamış zaman içinde. Halbuki tarih kitaplarında biz bunu öğrendik. Bir şekilde tarihte bizi çalıştıranlar bunu öğretmeye çalıştılar. Ama buraya geldiğimiz noktada bu tarihi hatırlamıyoruz. Buna daha sonra değineceğim. İşin sırrı burada yatıyor. Hani bellekte bir iz diye bir şeyi aradığımız zaman bu izi nerede arayacağız? İşte bu e, organda arayacağız. Bu organ demekte de bazen zorlanıyorum. Çünkü bunun tek bir organ olduğunu ileri sürmekten sürmekte zorlanıyorum. Çünkü e, beyin dediğimiz şey gerçekten birçok organı bir arada barındırıyormuş gibi davranan bir yapı. Ne gibi özellikleri var diye kısaca böyle birkaç şeyden bahsedeyim. Ee, bütün vücudumuzun 1300-1400 gramını alıyor aşağı yukarı. Çok fazla bir ağırlığı yok. Ee, i̇çinde 600 kilometre damar var bu e, şeye rağmen. E, 600 kilometre damar o beynin içine sığmış durumda. Eğer o dış tabakayı, dışında gözüken tabakayı, şu e, yapıyı... Ne oldu, ne oldu, ne oldu? <gülüyor> Baştan başlayalım. O dışında görüken, gözüken yapıyı e, açıp da şöyle güzel bir ütüleyebilsem e, 50 santime 50 santim e, bir yapı oluşturacaktır. O büyüklükte bir yapıyı e, sıkıştırmışım ve kafamın içine sokmuşum gibi bir durum söz konusu. Bütün vücudunun sadece 1300-1400 gramı olmasına rağmen oksijen ve kalori tüketiminin %20'sini alıyor. Yani bayağı ciddi bir e, ağırlık veriyor vücudumuza. Ciddi bir e, önemi var aslında beden olarak düşündüğümüzde. 86 ila 100 milyar sinir hücresi barındırıyor. Hani bir, bu sayıyı tekrar kafanızda bir çevirin. 86 ve 100 milyar gibi bir sayı. Gerçekten çok büyük bir sayıdan söz ediyorum. Niye 86 ile 100 milyar arada hani 14 milyar gibi bir sayı var. Yani onu sayması pek kolay değil. Yani oturup hani 1, 2, 3, 4 diye saymaya başladığınız zaman o 86 milyara pek kolay ulaşamıyorsunuz. Bunlar haliyle tahminler. Ee, herhangi bir sinir hücresinin yani bu 86 ila 100 milyar sinir hücresinin e, her birinin aşağı yukarı 10 bin civarında bağlantısı var. Yani her biri bir her bir sinir hücresi bir on bin hücreye daha bağlanıyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi ben ufak bir hesap yaptım. Bu 1300-1400 gram, altı yüz milyar civarında sinir hücresi. Böyle garip hesaplara merakım vardır. Yani bunun gramında kaç sinir hücresi var diye bir hesap yaptım. Yaklaşık bir gram beyinde 50 milyon sinir hücresi var. Ortalama olarak. Yani bu hakikaten düşündüğünüz zaman müthiş bir e, sistemden bahsediyoruz. Bir gramda 50 milyon sinir hücresi. Beyin ne iş yapar? Şimdi beyin ne iş yapar, ne işe yarar diye sorduğum zaman aslında beynin ne işe yaradığını şu anda size göstermiş oluyorum. Nasıl gösteriyorum? Hı? Bir kere bunu anlıyorsunuz bu cümleyi. Ama onun da ötekisinde bu cümlenin ikinci bir anlamı olabileceğini yani bir kadına beyin ne iş yapar diye sorduğunuzda o da eşinin işini size anlatmaya başlayabilir. Değil mi? Beyin ne iş yapar diye sorduğumuz zaman bu ikili bir soru söz haline gelebilir. Çift anlamlı bir soru haline gelebilir. Dolayısıyla sizin beyniniz bu iki anlamı da anlayabilecek ama gerektiğinde de sadece bir anlamı görüp ötekini görmeyecek kapasiteye sahip. Dolayısıyla buradaki temel meselelerden bir tanesi... ...beyin ne iş yapar diye sorduğumuz zaman... ...çok farklı işlerle karşılaşacağımız. Bir tanesi çok basit. Algılıyoruz. Yani çevremizde bakıyoruz. Bütün bu e, caddeye girdiğimizde... ...güneşli bir günde girdiğimizde... ...bütün bunları görebiliyoruz. Bütün bu ışıklar e, gözlerimizden içeri giriyor. E, kulaklarımızdan bu kalabalığın sesi... E, ...etraftan gelen müzik sesleri vesaire girmeye başlıyor burnumuza kebapçının kokuları, kestanecinin kokuları çalınıyor vesaire ve o sırada biz yürürken bedenimizden gelen binlerce duyu aynı anda bu beyne saldırı halinde oluyor. Demek ki aynı anda beynin işlemesi gereken inanılmaz büyük sayıda girdi var. Ve bu girdilerin hepsini bir şekilde algılamaya çalışıyor. Bunları seçerek algılamaya çalışıyor. Başka bir şey daha yapıyor. Burada siyah bir üçgen görüyor musunuz? Ama orada siyah bir üçgen yok aslında değil mi? <gülüyor> siyah bir üçgen yok ortada. Yani sadece etrafta üç tane yarım yuvarlak var. Bir zamanlar pac diye bir oyun vardı. Onun e, yuvarlakları gibi. Ve de üç tane açı var sadece. Fakat biz buna baktığımız zaman bunu tamamlıyoruz. Orada bir üçgen varmış gibi görüyoruz. O siyah üçgeni varmış gibi görüyoruz. Beynin burada yaptığı şeylerden bir tanesi orada olmayan bir... Daha doğrusu olmayanı değil, var olan bir eksik yapıyı tamamlayarak bir bütün haline getirmek. Buraya da bilmiyorum ne kadar iyi gözüküyor ama buna çok dikkatli bakıldığında o karelerin ortasında, köşelerinde böyle ufak ufak sarı noktalar belirle, belirmeye başlıyor. Bu da genellikle orada olmayan bir şeyi gördüğümüzü gösteriyor. Yani beyin kimi zaman bize orada olmayan bir şeyi gösteriyor. Daha da ötesi var. Burada aslında tamamen yatay ve dikey çizgilerden oluşan bir görüntü var. Tamamen paralel çizgiler bunlar ama biz baktığımız zaman sanki bu çizgiler eğriliyormuş gibi geliyor. Bunu da baktığımız zaman beynimizin bize yaptığı bir oyun olarak görüyoruz. Yani beyin etraftaki mekan e kullandığı mekanizmalarla var olan şeyleri farklı algılıyor ya da dönüştürüyor. Veya böyle bir resme baktığımız zaman iki tane kişi görüyoruz. Soldaki kim? Sağdaki, soldaki Hitler, sağdaki Charlie Chaplin ya da Scharlow. Ee, ne fark var arada? Bir şapka. Yani aslında şapkanın bütünü bile değil neredeyse. Sadece üst kısmı yani kafayı tam olarak tamamladığında. Buraya baktığınız zaman aslında beynin bir şekilde bu tanımlamayı yaparken... Çok az bilgiyle nasıl tanımlama yapabildiğini görebiliyoruz. Yani beynimiz ne yapar diye düşündüğümüz zaman bu kadar kısıtlı bir bilgiyle inanılmaz farklı sonuçlara varabilecek bir yapıya sahip. Bir de bu var. Ne gördünüz son olarak? En son şey neydi? Biri saatine bakıyordu. Ondan sonra gelmedi diye yürüdün. Ne yaptık? Yani alt tarafı gördüğümüz birkaç tane beyaz noktanın hareket edişiydi. Bu birkaç beyaz noktanın hareket edişinden... Biz bir şekilde öylesine bir sıçrama yapıyoruz ki orada bir takım insanın hareketlerini, insanların hareketlerini görebiliyoruz. Bir tanesi dans ediyor, bir tanesi oynaya zıplıyor, etrafta dolaşıyor. Bir tanesi e, kavga ediyor, bir tanesi de birini bekliyor. Bunların hepsini algılayabiliyoruz. Çok az, çok sınırlı bilgiyle bunu yapabiliyoruz. Bu kız cihaz bu topu tutamadı. Şimdi ben bakayım. Topu tutabilen kaç kişi var? Biraz top atayım ortalığa. <gülüyor> Peki. Evet. Şimdi etrafınızda topu yakalamaya çalışanlara lütfen bakın. Hiç kimse topu tutamıyor. Çok <gülüyor> enteresan. Bir top tutabilme becerisi eksikliği söz konusu. Evet. Şimdi niye bu topları atıyorsun diyorsunuz? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Etrafa baktıysanız topu atarken ben. Kimse topu bekleyip sonra geldiğinde tamam tutayım demedi. Herkes bir böyle hareket yaptı. Bir yere uzandı. Ve o uzandığı nokta topun geleceğini tahmin ettiği noktaydı. Ve eğer kendine doğru geldiğini düşünmüyorsa hiçbir şey yapmadı. Nasıl olsa bana doğru gelmiyor bu top dedi. Tesadüfen o sırada tavana çarpıp indiğinde de bir dakika ne oldu üzerime geldi dedi kişi. Ne oldu? Burada tamamen beynimizin yaptığı harekete bakar mısınız? Herhangi bir e, hani... Fizik kuralıyla çok karmaşık bir şekilde açıklanabilecek bir hesaplamayı yani o topun hareketinin tam olarak o hareket sonucu o topun nereye düşeceğinin gerektirdiği kalkülüs hesaplamasını bizim beynimiz çok hızlı bir şekilde yapıp tam da topun geleceği yere doğru elini uzatmaya başladı. Bu çocuk onu daha öğrenememişti ama zaman içinde o beceriyi geliştirmeye başlıyor. Hatta şöyle geliştiriyor bazen. Şimdi yavaş çekim. Şimdi o çocuktan bu noktaya geliyor insanlar. Yani bir şekilde beynimiz öyle bir hesaplama kabiliyetine ediniyor ki zaman içinde. Tecrübeyle gittikçe o topu daha kolay yakalayabilir hale gelmeyi bekliyoruz. Ve bu bir tahmin mekanizması. Şimdi... Bu benim son zamanlarda en çok söylediğim şeylerden bir tanesi. Beynin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir tahmin etme aracı oluşudur. Beyin ileride ne olacağını tahmin edecektir. Yani siz buradan çıktığınızda ne bulacağınız konusunda tamamen şaşkınlığa uğramayacaksınız. Biliyorsunuz aşağı yukarı. Tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde ne olacağını da tahmin ediyordunuz. Buraya geldiğinizde de bir yerde oturup birini dinleyeceğini de tahmin ediyordunuz. Belki beklediğinizden biraz farklı, belki değil. Ama sonuç olarak aşağı, beş aşağı yukarı aynı şeyleri bekliyorsunuz. Dolayısıyla bir e, beynimizin bize yarattığı en önemli şeylerden bir tanesi, bize sağladığı en önemli şeylerden bir tanesi, bir sonraki adımın, bir sonraki beklentimizin ne olduğu konusunda bize bilgi vermek. Hatta öyle ki ben burada konuşurken, siz benim bir sonraki kelimemin ne olacağını, Tahmin ediyorsunuz. <gülüyor> Ve dolayısıyla ben yavaş konuştuğum zaman ha, tam, tabii söyle ya tamam anladık diyorsunuz bazen de değil mi? Karşınızdaki insanın yavaş konuşmasına dayanamıyorsunuz. Çünkü tahmin ettiniz ne diyeceğini zaten. Dolayısıyla aslında bizim dili anlamamız bile birbirimizle konuşmamız, yazıları okumamız bile aslında bir tahmin mekanizması ile birlikte yürüyen bir mekanizma. Bazen hatta bu tahmini yanlış yaptığımız için kitaplarda, bir dakika yanlış okumuşum, geri gelin dersiniz çünkü onu siz tahmin etmişinizdir, yanlış okumamışınızdır, atlamışınızdır ve dolayısıyla geri gelip cümlenin geri kalanı uymadığı için geri gelip düzeltme zorunda hissedersiniz kendinizi. Bu tahmin mekanizması bizim sürekli çalıştı, çalışan bir mekanizmamız. Her yaptığımız işte çalışıyor. Dediğim gibi ben konuşurken benim bir sonraki sözcüğümü tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken beynin kullandığı bu sinir hücresi dediğimiz hadiseye de kısaca bir değinmek istiyorum. Bu sinir hücresi e, burada gördüğünüz türde bir, bu bir gerçek e, sinir hücresi resmi ve e, bu sinir hücresi ee, on binlerce ya da on bin civarında başka sinir hücresiyle bağlantı içinde ve birbirine aktarım içinde. Ve biz şu anda konuşurken, burada bir şeyi yaşarken bu sinir hücrelerinden bir kısmı e, dallarından bir tanesini uzatıp bir başka sinir hücresine doğru ilerletiyor ve ona değiyor. Ve biz buna öğrenme diyoruz. Ve ondan sonra bu öğrenme mekanizması bu iki tane sinir hücresinin sürekli aralarında bir ilişki olmasından dolayı daha kalıcı oluyor. Ve bu güçlendikçe, bu iki sinir hücresi arasındaki ilişki güçlendikçe biz artık öğrenme, bilmek, hatırlamak dediğimiz kelimeleri kullanmaya başlıyoruz. Bu sinir hücreleri demek ki bizim zihnimizde bilgi ya da hat hatırladığımız şeyler birer, ee, ...sinir hücresi ya da birer iz olarak var ama bu izler hep geçici izler. Geçiciliği şuradan kaynaklanıyor çünkü onlar bir ilişki sonucu yani bir bağlantı sonucu oradalar. O bağlantı değiştiğinde ya da kesildiğinde o hatıra, o e, bilgi artık orada olmamaya başlıyor. Onun yerine başka bağlantılar kuruluyor. Bize biri hatırlattığı zaman işte biz onu tekrar yazıyoruz aslında. Dolayısıyla şimdilerde baktığımız zaman her hatırlamanın aslında baştan yazma olduğunu görüyoruz. Ne demek istiyorum? Yani aslında her bir hatırladığımızda hatırladığımızla beraber biz yeniden yeni bir e, sinir ağlarından oluşan yeni bir A oluşturuyoruz. Yeni, finir hücrelerinden oluşan yeni bir A oluşturuyoruz. Her seferinde bu A baştan oluşturduğumuz için ortaya çok kırılgan ve çok değişebilen bir bellek türü çıkıyor. Ee, kısaca ne yapar beyin diye şey yaparsak, etrafa algılar, eksikleri tamamlar, ekleme yapar, değiştirir, tahminde bulunur ve bağlantı kurar. Şimdi bağlantı kurar kısmı bunun en önemli kısmı. Çünkü öğrenme dediğimiz ya da bir şeyin anlamlı olup olmaması dediğimiz şey tamamen bu bağlantı kurmayla ilgili. Bazen bir yazı okursunuz. Hiçbir şey anlamazsınız. O hiçbir şey anlamamak nereden kaynaklanıyor? Aslında o hiçbir şey anlamamak dediğimiz şey... Zihnimizde o ana kadar öğrenmiş olduğumuz herhangi bir şeyle, herhangi bir bilgiyle, herhangi bir hatırlamayla bağlantısını kuramamak demek. Anlamlı olması demek de onun bağlantı kurulabilecek bir takım noktalar bulması demek. Demek ki biz aslında şu anda konuşurken bağlantı kurabildiğimiz şeyleri anladım dediğimiz şeyler olarak değiştiriyoruz. Bağlantı kuramadıklarımız da ya bir dakika tam olarak anlamadım burayı. Burada bağlantı kurup kurmadığımız bizim neler yaptığımıza bağlı. Bu da öğrenip öğrenmediğimizi gösteriyor. Yani öğrenir dediğimiz zaman beyin aslında o bağlantıların kurulması sonucu öğrenme oluyor. O bağlantı kurulmadığında öğrenme de olmuyor. Şimdi e, be, Belli'ye geçince ilk olarak ben Belli'nin e, bu kısa süreli dediğimiz e, yani belleğin çok değişik tarzları var. Şu anda biz konuşurken e, biz konuşurken ya da siz beni dinlerken ben konuşurken şu anda sürekli bir odaklanma durumu yaşıyoruz. Yani şu anda aklımızda olan belirli bir şey var. Ya benim konuştuğumu dinliyorsunuz onun hakkında düşünüyorsunuz ya da ben size çok sıkıcı geldim. O sırada başka bir şeyi düşünmeye başladınız ve dediniz ki ya dün akşamki yemek de çok kötüydü midemi bozdu vesaire. Birden bire aklınız midenize gitti vesaire kendinizi iyi hissetmiyorsunuz falan. Ya da eve nasıl döneceğim şu anda trafikte felçtir falan gibilerinden. Başka düşüncelere geçiyorsunuz. Fakat sonuç olarak aklınızda belirli bir noktada belirli bir düşünce biçimi var. Düşünce biçimi değil düşünme bütünü var. Bu düşünme bütünleri bazen belirli bir yere odaklanıyor bazen de kaçıp gidiyor elinizden böyle bir dolanıp geliyor. Bu dolanıp gelme hadisesi yani değişik şeylere dolanıp gelmesi bizim dolaşan Bellek ya da dolaşan akıl dediğimiz bir mekanizma. Ben onu bazen bir yere ışık tutmaya benzetiyorum. Yani şu anda baktığınız zaman geri kalan her yer karanlık bir tek yere odaklanıyoruz. Düşünebildiğimiz o anda görebildiğimiz tek şey o ışıklı olan alan. Eğer biz ışığı başka bir yere kaydırırsak başka bir şey hakkında düşünüyoruz. Işığı başka bir yere kaydırırsak üçüncü bir şey hakkında düşünüyoruz. Dolayısıyla o ışık nereye giderse bizim da da o var gibi. Şimdi ufak bir deneme yapacağım. Size bir dizi harf göstereceğim. Ve sırasıyla bu harfleri aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Biliyorum geç, biraz zor böyle şeyler ama bir deneyin, elinizden geleni yapın. Hazır mısınız? Çok hazır ve motive bir grup görüyorum karşımda. Evet, gayet iyi. Başlıyoruz. Kolay olmayacak hayat. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey soracağım. Kaç kişi şöyle bir his tamam bir tane daha getirme tamam bak bu kadarını aklımda tutuyorum bir tane daha getirirsen sığmayacak. Yeter artık hissini yaşadı. Evet. Ya öyle bir his yaşıyorsunuz değil mi? Hani bir yeter ya tamam ancak bu kadar sığıyor. Şimdi bu gerçekten bizim o işte ışık var ya o ışığın alanını gösteren bir şey. Kapasiteyi gösteren bir şey. Genellikle Ortalama olarak baktığımız zaman bu T'de falan ortaya çıkan bir durum. Yani T'ye kadar iyi gidiyorduk da T'den sonra biraz zorlanmaya başladık gibi olan. Bu genel ortalamalar insanın o günkü ruh haline ve durumuna bağlı olarak değişen ama sonuç olarak baktığınızda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir tane daha sığmayacak mümkün değil. O his işte bizim... Ee, kısa süreli belleğimizdeki kapasite sınırlaması bu neye benzer biliyor musunuz ben burada konuşuyor olmak yerine okuyor olsaydım ve okuduğum metin uzun cümlelerden oluşuyor olsaydı siz beni kaybederdiniz niçin kaybediyorsunuz çünkü ben sonuna gelene kadar cümlenin başının ne olduğunu unutuyorsunuz çünkü işte kapasite sınırlaması o bütün cümleyi aklınızda tutmanızı engelliyor o yüzden biz konuşurken çok kısa cümleler kurarız, okurken çok uzun cümleler kurarız. Çünkü okurken her zaman geriye dönebiliriz ama konuşurken öyle bir şansımız yok. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum, bir marangoz çalışma masasına benzetiyorum. Şimdi marangoz çalışma masasında marangozun çeşitli... Şuraya baktığınız zaman işte tahtası var, mezurası var, işte kalemi var vesaire. Değişik bir takım aletleri var onun çalışması gereken. Şimdi burada iki tür ya da evet iki tür mesele var. Bir tanesi işlem için gereken malzemeyi koyuyor. Yani tahtayı koyuyor. İkincisi de o işlemin üzerinde çalışacağı. Aleti koymak zorunda oraya yani kalemini, mezurasını, testeresini vesairesine. Şimdi no, e, burada bahsettiğim şey aynı bizim belleğimizde de o mekanizma yaşanıyor. Eğer siz ben biraz önce size harfleri gösterdikten sonra ee, az önce gördüğünüz harfleri sırasıyla hatırlayın cümle, kelimesinde. Hatırlayın'ı eğer yanlış yazdığımı fark ettiyseniz, kaç kişi fark etti imla hatasını? Evet, ee, onu özellikle yaptım. Ee, <gülüyor> ben de çok takılırım çünkü o tür şeylere. Ee, o hatırlayın'daki imla hatasına takıldıysanız muhtemelen onun düşünürken siz harflerden bir kısmını kaybettiniz. Çünkü onu bir dakika ya burada imla hatası var deyince pıt diye öteki gidiveriyor. Çünkü sınırlı bir kapasiteniz var. Aynen marangoz masasının da sınırlı bir kapasitesi olması ve eğer çok fazla şey koymaya çalışırsanız bir şeylerin düşmesi gibi. Ve orada hem bizim üzerinde çalıştığımız araçlar, malzemeler hem de onları kullandığımız, onları işlemek için kullandığımız araçlar var. Yani ne demek istiyorum? Bir matematik işlemi yapmaya çalıştığınız zaman... Ee, diyelim ki size 18 ile 27'yi toplar mısın kafanda dersem ne yapıyorsunuz? İşte 8-7 daha 15 elde var 1 vesaire gibi böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Ama burada iki tür şey var. Bir... 18'de 27 mi dedim kaç dedim unuttum işte benim kısa süreli bellek gitti şimdi. Eee 18 ve 27'yi toplamaya çalıştığınız noktadaki 18'i aklınızda tutacaksınız, 27'yi aklınızda tutacaksınız. 8 ve 7'nin toplandığında 15 ettiğini aklınızda tutacaksınız aynı zamanda bu o toplama işleminin nasıl yapıldığına dair olan bilginizi ki onlar aslında sizin uzun süreli belleğinizde Var olan aletler, hani şu duvara asılı olanlar var ya, onları da o sırada alıp masanın üzerine koyup kullanmak zorundasınız. Ama masanın üzerine koyduğunuzda yer kaplıyorlar. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey, kısa süreli bellek hakikaten bunların hepsini içeren bir bellek mekanizması. Şimdi biz bu bellek mekanizmasından kuzuya nasıl geldik diye bakacaksınız. Biz e, şimdi e, çoğunlukla bellek konusunda konuşurken birçok... Genel bilgiden söz edebilirim ama bugün benim tercihim bizim yaptığımız araştırmalar üzerinden bir miktar e, bu bellek mekanizmaları hakkında konuşmak. Yani sadece genelde bellek nedir, biz ne yapıyoruz da bunun içine katacağım. Bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi bu kuzulardan esinlendik bir araştırmada. Kuzularla ne alakanız var psikolojide diye sorarsanız e, bir şekilde e, her alandan etkileniyoruz herhalde. E, şöyle bir şey gördük. Kuzular e, merada tek başlarına otladıkları, otladıkları zaman e, çok az, yani belirli bir zamanın içinde çok az ot tüketebiliyorlar. Yani gereken gıdayı almaları için çok daha uzun bir zamana ihtiyaçları var. Fakat sürüklerindeyken daha fazla ot tüketebiliyorlar aynı süre içinde. Şimdi buradan yola çıkarak, e, ekoloji çalışanların genel anlayışı şu olmuş. Dediler, demişler ki, ha yani burada e, kuzular tek başlarına olduklarında etrafı kolaçan etmek zorundalar. Yani etrafta bir kurt var mı, bir tehlike var mı? Dolayısıyla ha bir de etraflarına bakıp bir yandan onu kolaçan ederken bir yandan da önlerindeki otlara bakıp e, onları yemeye çalışıyorlar diye bir varsayım. Dolayısıyla daha az yiyebiliyorlar. Ve bu sadece kuzular için geçerli değil. Birçok kuşlarda da başka hayvanlarda da görülmüş bir şey. Benim kafamda bu tamamen kısa süreli bellek meselesi. Bir çalışma masası, çalışma belleği meselesi. Niçin? Çünkü bu kuzu... <gülüyor> tek başına olduğu zaman bir yandan eyvah, etrafta kurt var mı bir şey var mı hareket eden bir şey var mı falan diye bir yandan kolaça ne derken bir yandan da önündeki otlara bakıp bir dakika bunların hangisi acıydı hangisi tatlıydı güzel olanı hangisiydi besleyici olanı hangisiydi falan diye seçerek otları yemeye çalışıyor. Böyle düşünmüyordur muhtemelen ama yani ben burada karikatürize ediyorum haliyle. Fakat hani sonuç olarak o kapasitesinin bir kısmını dışarıyı tehlikeyi almaya adarken geri kalan kısmını da ot yemeye ayırıyor ve bunu bölüştürüyor. Şimdi biz zaten günlük hayatımızda bu kısa çalışma belleğimizi sürekli bölüştürüyoruz. Bu kısa süreli belleğimizi. Nasıl bölüştürüyoruz? Örneğin işte çok kullandığım bir örnektir. Mesela e, araba kullanmayı biliyorsanız araba kullanmayı ilk öğrenmeye başladığınızda çok önemli bir zorlukla karşı karşıya kalırsınız. Bu çok önemli bir zorluktur. Yani inanılmaz zordur. E, çok hassas bir nokta vardır. O noktayı bulmaya çalışırsınız. Diyebiliyajda gazın e, belirli bir dengesinde o kavrama noktası denen nokta. Yani arabayı inletirsiniz, ağlatırsınız, <gülüyor> stop ettirirsiniz vesaire, ta ki o hassas noktayı bulacaksınız da araba diye kalkacak. Şimdi ama zaman içinde ...öyle bir hale gelir ki... ...bu sizin için çok efor isteyen... ...çaba isteyen işlem... ...birdenbire zaman içinde yapıla yapıla... ...çok pratik bir hale gelir... ...ve otomatik hale gelir... ...hiç çaba sarf etmezsiniz artık... ...şimdi... Öncesinde biri şimdi o sırada siz kavrama noktasını bulmaya çalışırken birileri kalkıp da yanınızda size... ...ya şu problem hakkında ne düşünüyorsun, nasıl halledeceğiz diye sorarsa... ...siz ona pek bir cevap veremezsiniz. Bir dakika sus, bir dakika kavrama noktasını arıyorum dersiniz. Yani o sırada çünkü sizin kısa süreli belleğiniz, çalışma belleğiniz buna izin vermez. O sırada her şeyi düşünemezsiniz, kapasiteniz yetmez. Ama zaman içinde o arabayı kullanırken siz kavrama noktasını fark etmezsiniz bile... Ve öyle bir otomatik hale gelir ki o sırada yanınızdakiyle konuşursunuz, radyoyu ayarlarsınız, sandiçinizi yersiniz vesaire. Ya yani Hepsini yaparsınız. Niçin? Çünkü e, otomatik olarak yap, yapıyorsunuzdur ve bellekten bir şey gerekmiyordur. Dolayısıyla bizim de dediğimiz bu kapasite sınırlamasında biz bazı şeyleri daha otomatik yapıyor olabiliriz. Ama mesela etraftan geçen... ...bir şeyi, bir hareket olduğunda... ...o kuzu görmek zorunda. Kuzu bir hareketi gördüğünde ona bakıp... ...onun kurt olup olmadığını anlamak zorunda. Bunu insanlara nasıl... ...şey yaparız? Bu da... E, ...karşıdan karşıya geçen bir takım insanlar. Şimdi... E, ...sol resimdekine bakarsanız... ...dört tane aklı başında adam... ...tek tek şey yapıyor ve... ...sadece önlerine bakarak... ...dikkatlerini karşıdan karşıya... Ver, ...geçmeye vermiş bir şekilde yaya kaldırımından geçiyorlar. Şimdi sağ taraftakilere bakarsanız onlar grup halinde oldukları için dikkat etmiyorlar. Aynen bizim kuzular gibi. Niçin? Kuzular da bir grup halinde karşıdan karşıya geçmek olduğu gibi kuzular da sürü halinde otladıklarında Dikkat etmiyorlar bir e, kurt bağırma. Çünkü birileri nasılsa bakıyordur. Biz de öyle arkadaşlarımızla bir yerden karşı, karşıdan karşıya geçerken pek bakmıyoruz. Nasıl olsa birileri bakıyordur diye paylaşıyoruz o işlemi. Ama tek başımıza geçtiğimizde Abir O'dan karşıya e, çok dikkatli bir şekilde bakma gereğini duyuyoruz orada. E, çünkü tek başımızdayız. Kimse bize yol göstermiyor. Biz bunu ne yaptık? Dolayısıyla biz de bunu bir şekilde araştırma haline getirdik. Bir ekrana bir de kontrol cihazı ekledik. Ve bu ekranı ortasına bir toplama işlemi ya da çıkarma işlemi koyduk. Etrafına da birtakım şekiller koyduk. Ve dedik ki iki tane işin var senin. Bir tanesi ortadaki işleme bakıp bu işlemin doğru olup olmadığına karar vereceksin. Doğru bir işlem mi, yanlış bir işlem mi diye. Eğer doğruysa yeşil, yanlışsa kırmızı diye basacaksın. Bir de ikinci bir işin var. Arada bir o etraftaki şekillerden bir tanesi değişecek. O etraftaki şekil değiştiği zaman maviye basacaksın. Şimdi burada o, e, olan şeylerden bir tanesi, hareket oldu bir tanesinde bilmiyorum gördünüz mü ama sonuç olarak e, demek ki siz e, kurtu kaçırdınız ve kurt sizi geldi yedi durumu söz konusu. Yani iki işlemden bir tanesi. Ee, otlamak, diğeri de kurtu kola can etmek. Değişiklik orada kurt yerine geçiyor. Biz dedik ki bunu kısa süreli bellek acaba insanın sadece genel geçer bir belleği değil ama işleve uygun bir bellek sistemi mi diye ve bunu da yaparken bir de alternatif şeyler yaptık. Örneğin buna benziyor tam bu değil ama bunun gibi resimler koyup resimlerden bir tanesini değiştiriyoruz. Ve değiştirdiğimiz zaman iki değişik değişik, üç tür değişiklik olabiliyor. Bir tür değişiklik oradaki kalemlerden bir tanesi bir tarağa dönüşüyor. Bir başka tür değişiklik o kalemlerden bir tanesi bir e, ne bileyim tabuta dönüşüyor. Üçüncüsü de kılıça dönüşüyor. Şimdi bu üçünün arasındaki temel fark e, bu değişiklik olduğunda kişilerin fark edip etmeyeceğine bakıyoruz. Şimdi bir değişiklik oldu bilmiyorum gördünüz mü. E, kalemlerden biri kılıçla değişti. Şimdi buraya da baktığımız zaman biz de bir, de bir de sözcüklerle yaptık bunu. Yani sözcüklerle yaptık derken mesela kutlama patlama kutlama patlamaya dönüşüp ...değişti... E, ...o tehdit içeren bir şeydi... ...ama bazen... E, ...pasta hastaya dönüştü... ...tehdit değil ama olumsuz... E, ...ya da işte... E, ...ne bileyim... ...şu anda aklıma gelmiyor... ...pala malaya dönüştü... ...pala olmaz ama... ...neyse yani bir, böyle bir takım değişikliklerle... ...hani nötr kelime yine nötr kelime oldu... ...nötr kelime olumsuz kelime oldu... ...nötr kelime... E, ...tehdit içeren bir kelime oldu... Buraya baktığınız zaman insanlar neyi fark ediyor dediğiniz zaman ki burada olabilecek en yüksek sayı 46 insanlar çok fazla bir şey fark etmiyor. Çünkü ortadaki işlemleri yapıyorlar matematikleri. Ama önemli olan burada gördüğümüz şey sözcük kullandığımızda olumsuz sözcükler ve tehdit içeren sözcükler değiştiği zaman insanlar daha hızlı fark ediyorlar. Yani bellek mekanizması o bir şekilde kısa süreli belleğimizi kullandığımız zaman her şeye aynı tepkiyi vermiyor. Bir şekilde Farkında olmaksızın biz o sözcüğün anlamını da fark ediyoruz. Yani sanki anlamını fark, sadece değişikliği fark ediyormuş gibi e, düşünsek bile aslında değişikliği fark etmiyoruz. İçindeki anlamı da fark ediyoruz. Nöt bir değişiklik olduğunda o kadar fark etmiyoruz ama olumsuz veya tehdit içeren bir değişiklik olduğunda daha çok fark ediyoruz. Bu özellikle resim olduğunda daha da belirgin olmaya başlıyor. Resimde bu sefer tehdit de daha fazla e, olumsuzdan da fazla e, fark ediliyor. Yani demek ki bizim belleğimiz öyle her dışarıdan geleni tamamen pasif bir şekilde alan bir sistem değil. Oldukça seçici bir şekilde neye dikkat edip etmeyeceğini, neyi alıp almayacağını daha biz farkına varmaksızın yani farkında olduğumuz düzeyin altında bir düzeyde e, kodluyor. Ve ona göre seçim yapıyor. E, bellek sisteminizin en önemli ilk aşamalarından bir tanesi bu. Peki burada bahsettiğim şey çok geçici bir şeyden bahsediyorum. Yani bellekten geçti. O sırada sözcüğü gördü, fark etti, fark etmedi geçti bir sonraki aşamaya. Sonra hatırlamayacak. Bir yıl sonra bu kelimeleri ya da resimleri hatırlamayacak. Peki bizim daha kalıcı olan olaylarda işimiz ne? Orada bir takım sorular soracağım size. Size başta kaç tane sembol örneği verdim ve bunlar neydi? İlk başta kaç sembol örneği verdim neydi? Üç tane. Neydi onlar? Avrupa Birliği. Peki. Beyinde yaklaşık kaç kilometre damar var? Bravo bir iyi çalışıyorsun. Keşke bütün öğrencilerim sizin gibi olsa. Evet. Hatırlamaya çalıştığınız harfleri söyleyin peki. Hmm, aferin. Yaya kaldırımından kaç kişi geçiyordu? Dört Beatles grubunu sormuyorum, yani iki tarafta. Üç <gülüyor> ve iki, beş kişi. Bravo. Birinci meşrutiyetin tarihi ya tarih öğretmenlerinin yapamadığını ben bugün yaptım. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Bakın <gülüyor> ben. Sizin kısa süreli belleğinizde kalan bir bilgiyi çeşitli numaralarla daha kalıcı hale getirmeye çalıştım ve siz bu muhtemelen bu birinci meşrutiyet tarihini kolay kolay unutmazsınız. Tamam. Niçin? Çünkü 21 Aralık en uzun gece, ondan iki gün sonraydı, ondan sonra 18, 7, 6 diye gitti ve bir numara yaptık burada ve dedik ki ha bu artık anlamlı bir hale geldi. Şimdi dolayısıyla hani bizim bir takım Hatırlama mekanizmalarımız bir şeyleri anlamlı hale getirerek ancak gerçekleşebiliyor. Ee, olduğu gibi almaya çalıştığımızda çok da yerleşmiyor ama kalkıp da biz bunu bir şekilde anlamlı hale getirirsek bilmeye başlıyoruz. Yani şimdi 1071 neyin yılıydı arkadaşlar? Evet bunu herkes biliyor. Niçin? Yani dolayısıyla ben bu soruyu hep sorarım. Niye herkes şu Malazgirt'in tarihini bilir? Yani dolayısıyla niye 1876'yı bilmiyor? Kimse de Malazgirt'i biliyor. Yani dolayısıyla burada baktığımız şeyler bu 1071'i o kadar iyi ezberlettiler ki ezbere biliyoruz. Ama Malazgirt'in ne anlamı vardı ne önemi vardı ne olmuştu kim ne yapmıştı vesaire o bilgiler bilinmiyor olabilir. Biz uzun süreli bellek dediğimiz zaman bunu genellikle yani birçok kategoriyi arıyoruz ama burada ikiye indireceğim. Bir tanesi episodik bir tanesi semantik. Episodik bellek dediğim benim kendi hayatımla ilgili hatırladıklarım yani yaşadığım olayların hatırlanması. Burada zaman, yer, duygusal yönü yani işte ben o tarihte bir arkadaşımla kavga etmiştim. O sırada bir lokantadaydık, şu lokantadaydık, çok kızmıştım, sinirlenmiştim. Hala da bunu düşününce çok kötü oluyorum. Türünde bir e, hatırlama. Semantik bilgi ise bizim dünya bilgimiz. Yani kalkıp da ben size Finlandiya'nın başkenti neresiydi diye sorarsam, orada siz semantik bir bellekten yola çıkarak bilgiyi bana sunuyorsunuz. Öğrenilmiş şeyler. Fakat bu öğrenilmişlerle, Hatırlananlar her zaman o kadar net bir çizgiyle ayrılmıyor. Yani öğrenilmişler bazen hatırlamamıza yardımcı oluyor. Bazen de hatırladıklarımız zaman içinde öğrenilmiş bir şeye dönüşüyor. Ne demek istiyorum? Yani şimdi ben küçükken, oyun oynarken bir inşaata girmiştim. İnşaatta üzerine katran bulanmış bir cama basmıştım. O cama bastığımı fark etmeyerek o camla... Ee, diğer bacağımı kesmiştim Baya kanamıştı falan filan Baya bir olay olmuştu diye size anlatabilirim Bunu anlatabilirdim Ya da anlatabilirim Ama hakikaten Gerçeğini sorarsanız bunu hatırlamıyorum Bunu biliyorum Yani öyle bir olayın olduğunu biliyorum Hala bacağımda izi var Ama olayın kendisini Çok da iyi hatırlamıyorum açıkçası Ama hayalini kurar kura Olayın üzerinde düşüne düşüne sanki kendime bir hatırlama yaratabilirim gibi. Ve zaman içinde biz bunu yaratmış olabiliriz. Fotoğraflara bakarak, insanların bize anlattıklarından, hayal kurduklarımızdan. Dolayısıyla biz e, bu iki tür belleği aslında birçok yerde birlikte kullanıyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Birbirinin içine girmeye başlıyor. Bizim araştırmalarımız çoğunlukla daha çok episodik dediğimiz bellek türüyle ilgili. Biraz önce dediğim kuzular hariç. Ee, fakat kişilerin kendi hayatlarını, yaşadıklarını hatırlamaları ile ilgili. Ama tabii ki kaçınılmaz olarak burada semantik dediğimiz alanda anlam ve bilgi e, dizisinden de çok şey geliyor. Çünkü sonuç olarak e, konuşmada bile ben size şöyle bir şey söylesem. ya e, Geçen gün bir gittim. Gittim oturdum masalardan bir tanesine. Bekledim, bekledim. Garson bir türlü gelmedi. Sipariş verecektim. Bekledim gelmedi. Bekledim gelmedi. Sonunda çok sinirlendim. Çıktım. Ne biçim lokanta bu burası diye baktım. Böyle sarı bir kocaman M harfi var hatta üstünde falan. Bir daha gelmeyeceğim bu lokantaya dedim. Şimdi siz orada... Bir dakika ya o sarı M harfinde sen lokantaya girip de oturup beklemezsin garsonu demeye başlıyorsunuz. Niçin? Çünkü sizin... biz Paylaşılan bir bilginiz var. O paylaşılan bilgi nedir? Bu e, hızlı yemek yenen lokantalarda, mcdonald'larda, bördükinlerde, Sultanahmet köftecisinde siz kalkıp da masaya oturup garson beklemezsiniz. Ne yaparsınız, gidersiniz, yemeğinizi alırsınız, oturursunuz, yersiniz vesaire. Şimdi kafamızda bu tür bilgiler var. Dolayısıyla bu tür bilgiler olduğu zaman biz aslında konuşurken birbirimize her şeyi anlatmıyoruz. Ne demek her şeyi anlatmıyoruz? Yani sadece karşımızdakinin bilmediği kısmını anlatma gereğini duyuyoruz. Bunun içinde bir takım varsayımlarda bulunuyoruz. Karşımızdaki ne biliyordur acaba diye. Karşımızdaki ne biliyordur acaba diye düşünmeye başladığımız zaman sadece kendi belleğimiz değil, kendi belleğimizden yola çıkarak karşımızdaki insanın belleği üzerine de düşünmeye başlıyoruz. Yani karşımdaki insanın belleğinde de lokantaya gidildiğinde, ee, orada garson lokantanın bir bina olduğu, içinde insanlara yemek verildiği, masalar olduğu, e, garson denen bir takım insanların olduğu, bunların insanlara gelip ilk önce menü verdikleri, sonra yemek siparişlerini aldıkları vesaire gibi bir takım ortak bilgilerimiz var. Bunları birbirimize anlatma gereğini duymayız. Dolayısıyla biz sadece deyiz ki dün akşam lokantaya gittim, çok güzel bir e, kuzu eti vardı, aman sana da tavsiye ederim, sen de git. Nedir? Bunu söylediğim zaman siz geri kalan her şeyi düşünebilirsiniz. Kalkıp da ben size e, e, sonra hesap geldi, hesabı da ödedim demem. Çünkü bilirsiniz ki hesabı ödemişimdir. O bir parçasıdır bunun zaten. Ortak bilgi alanımızdır. Dolayısıyla biz belleğimizde ilginç bir şekilde sadece kendi bildiklerimizi tutmuyoruz. Bir de karşımızdakilerin ne bildiğini tutuyoruz. Ama sonra bir Bambaşka biriyle karşılaşıyoruz. Örneğin bu tür lokantaları hiç bilmeyen, ne bileyim McDonald'sları hiç bilmeyen bir adamla karşılaştığımızda o zaman başka türlü anlatmaya başlıyoruz diyoruz ki. Şimdi bu lokantalarda diğerlerine benzemez. Oturup otur, otur, garson beklemesin, Önce gidersin yemeği alırsın sonra kendin oturur. Vesaire. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu sürekli bir e, kendi belleğimizin ötesinde karşımızdakinin ne bildiği üzerine de belleğimizde bilgi tutmamızı gerektiren bir şey. O da semantik kısmın bir parçası. Herkesin çok merak ettiği soru. Hangi yaşlarda bellek en iyi çalışır? Burada kötü haber veriyorum. Ama gerçekten kötü. Ya hazır mısınız? Ya olay kötü. Kaç yaşında olduğunuzdan bağımsız olarak şu mavi, mavili, morlu vesaireli bir takım çizgiler var ya. Onların en üst olduğu nokta 20 yaş. 20 yaştan sonra tepetaklak aşağı gidiyor bunlar. Yani hani 20'den sonra arkadaşlar hani ben nasıl olsa 25'im daha gencim falan demiyorsunuz. Ee, oradan aşağı doğru tepetaklak iniyor. Hiçbir ee, kaçışı yok. <gülüyor> Bu hepimizde oluyor. Bir tek farklı olan bir iki şey var. Onlarda işte daha fazla kelime haznemiz büyüyor. Ee, daha fazla e, bilgimiz artıyor bazı konularda. Ama geri kalan bütün bellek mekanizmalarımız gittikçe azalıyor. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bizim yaptığımız araştırmalarda biz başka türlü bir yönüne bakıyoruz. İnsanların olayları hangi yaşlarda, hangi yaşlarda yaşadıkları olayları daha iyi hatırladıkları üzerine araştırma yapıyoruz. Buraya baktığımız zaman da şöyle bir eğri çıkıyor. Aşağı baktığınızda 0 71-75'e kadar giden bir e, çizgi görüyorsunuz. Bu e, haliyle 70-75 yaşın üzerindeki kişilerle yapılmış araştırmaları gösteriyor. Ama 50 ile yaptığımızda da 60 ile yaptığımızda da hep bir aynı örüntüde bir çizgi bir dağılım görüyoruz. Burada 3 tane temel mesele var. Bir tanesi çocukluk amnezisi dediğimiz 0-5 yaş arasından insanlar pek bir şey hatırlamıyor. İkincisi anı tümseyi dediğimiz, o 15-30 yaş arasından nedense çok şey hatırlıyorlar, onun üzerinden konuşacağım. Bir de yakınlık etkisi dediğimiz, çoğumuzun en iyi hatırladığı şey son birkaç yıl, son bir iki yıl. Buna baktığımız zaman bu üç etkiden yakınlık etkisi aslında en e, basit olanı çünkü ne üzerinden ne kadar az zaman geçerse o kadar iyi hatırlanıyor zamanın bir şekilde bir etkisi var unutun unutturmaya yönelik bir etkisi var hatta bunu şöyle yaptığımız bir araştırmada e, bulduk 60 öğrenciden 30'ar tane anı istedik yani inanılır gibi bir şey değildi o öğrencilerime şapka çıkarıyorum e, o 60 öğrenci 30 anı e, 1800 anı e, çıkıyor farkındaysanız o 1800 anının 400 tanesi son 9 aydandı. Yani baktığınız zaman gerçek anlamda şöylesine bir eğri var. Bu eğri çok standart bir eğri. Bizim bulduğumuz şeyde tıpatıp bu eğriydi. Yani son bir yıldan hatırladığımız olaylar en fazlaları. Sonra gittikçe azalıyor. Bir başka araştırma yaptık. Bu araştırmada kişilerden bu sefer bu çocukluk ile ilgili bir şeyler öğrenmek istedik. Ee, ve şimdi... Çocukluk amnezisine baktığımız zaman 0-5 yaştan kimse bir şey hatırlamıyor diyoruz. Yani kimse bir şey hatırlamıyor demek büyük bir abartı ama... Yani bir hikaye çıkmıyor insanlardan 0-5 yaş arasında ya da 4 yaş arasında diyelim. Kalkıp da işte böyle olmuştu da sonra şöyle olmuştu gibi bir takım hikayeler... ...çıksa çıksa bile tek tek bir iki tane çok önemli olay çıkabiliyor. Bunların önemli bir kısmı da şey türü olaylar... ...kardeşim eve gelmişti. Nedense herkes için en önemli olay o oluyor. Ee, kardeşin eve gelmesi herkesi pek fena yıkmış. O yüzden onu herkes hatırlıyor galiba ya da pek çok kişi. Ee, şimdi biz başka bir şey yaptık. İnsanlara dedik ki en eski anılarınızı anlatın. Sonra da en yeni anılarınızı anlatın. Sonra da ikisinin arasında bir şey anlatın. Fakat bir grup insana önce en eski sonra en yeni sonra arada bir şey yerine... Önce en yeni sonra en eski sonra arada bir şey anlatın dedik. Ve burada baktığımız zaman en eski anılarının ne zamandan geldiğine baktığımız zaman bir gördük ki hangisini önce sorduğumuzla ilgili değişiyor. Yani önce... Biz en eskisini sorduysak bu sefer daha küçük yaşlardan geliyor. Önce en yenisini sorduysak daha büyük yaşlardan geliyor. Yani biz aslında bunu deneysel olarak ufak tefek e, yanıltmalar yapabiliyoruz gelen veriye. Bu çok ilginç bir şey çünkü aynı değişiklikler... Yıllarca işte kültürel fark olarak gösterildi bize. Ne bileyim işte Amerikalılarla e, Asyalılar arasında bu kadar bir fark var. Biz onu ufak bir deneysel farklılıkla gösterebildik. Bir de ilginç bir şey daha var. İnsanların yaşı ilerledikçe hatırladıkları ilk anının yaşı da büyüyor. Burada iki olasılık var. Bir tanesi ya yaş tahminleri değişiyor insanların. Diyorlar ki, 3 yaşımdaydım, sonra zaman içinde yok 3,5 yaşımdaydım ya da 4 yaşımdaydım diye. Bu değişiyor sürekli. Ya da ikinci olasılıkta farklı olaylar hatırlıyorlar. Hmm. İki olasılık var. Yani bunlardan bir tanesi doğru. Bunun üzerine biz a, tutarlılık çalışması yaptık. Tutarlılık çalışmasından kastım şu. İnsanların en eski anılarını hatırlamalarını, çocukluğunun en eski zamanına dönmelerini ve onu hatırlamalarını istedik. Ve iki yıl sonra tekrar yaptık aynı şeyi. Aradan iki yıl geçmişti. Soruyu değişik şekillerde sorduk. En eski anılarını sorduktan sonra biz aynı olayı mı hatırladınız diye sorduk. Onlara olayın ne olduğunu, ilk hatırladıkları olayın ne olduğunu söylemedik. %31 evet, %13 hayır, %56 ise valla ilk seferinde ne söylediğimi hatırlamıyorum dedi. Sonra biz ilk verdiklerini bize karşılarına getirdik. Şimdi hatırladığınızda Geçen sefer hatırladığınız olay aynı mı değil mi diye bak, bakın dedik. Yüzde 57'si aynı olayı hatırlamış. Yüzde 43'ü farklı. Yani burada iki tane önemli şey var. Bir tanesi demek ki bazı insanlar ilk hatırladıkları olayın ne olduğu konusunda çok emin. Ve hep bunu düşünüyorlar. Bazılarımız ise pek emin değil. Yani... Vallahi en eskisi bu muydu, şu muydu, bu da olabilir aslında gibilerinden düşünmeye başlıyor. Şimdi aranızda bunu düşünmeye başlayanlar çıkmıştır. Yani Aa, ben bunu hiç düşünmedim daha önce. En eskisi hangisi acaba diye. Çünkü size kimse o soruyu sormamıştı. Bizim araştırmalarımıza, araştırmalarımıza katılmadınız. Dolayısıyla bunu düşünmüş olanlarla düşünmemiş olanlar arasında bir fark olabilir. Ve ilginç olanı eğer aynı olayı veriyorlarsa yaş tahminleri genellikle yarım yıl falan değişebiliyor. Ortalama olarak. Eğer farklı bir yıl veriyorsa o yaş tahminleri bir yıl değişebiliyor. Yani dolayısıyla artı eksi bir yıl kayıyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi o kişilerin en eski anılarının ne olduğundan çok da emin olmadığını görüyoruz. Bu da bize şeyi gösteriyor. Yani bu çocukluk amnezisi dediğimiz şeyden çok da emin değiliz. Ee, ne olabiliyor? Buraya gelmeden önce. Yani burada söz konusu olan çocukluk amnezisi, değişik nedenler açıklanıyor. Bir tanesi çocuklar henüz dili öğrenmemiş oluyor. Dil yok. Anlatı yok. Anlatmamız gerekiyor bir hikayeyi hatırlamak için. Ee, şey yok. Beyin gelişimi yeterince olmamış. Vesaire bir yön açıklaması var. Ama benim en çok aklıma yatan açıkçası isterseniz diğer bütün unut unutmalar gibi en eski anılarımız da unutuyor. Aradan zaman geçiyor hatırlamamaya başlıyoruz. Bu kadar basit olabilir bazen. Ana tümseyi bizim en çok çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Niçin bu insanlar 15-30 yaş arasındaki olayları daha fazla hatırlıyorlar? Yani 70 yaşındaki insanlardan 60-50 vesaire veri topladığınız zaman soruyorsunuz hayatınızdan olayları anlatın bize değişik yöntemlerle her seferinde 15-30 yaş arasından olaylar daha fazla geliyor. Bunun e, Yani normal bir eğri de oradaki kırmızı çizgiyi beklersiniz. Yani nedir yakındaki olaylar? 70 yaşındaki bir insan 70'ini 60'ını daha iyi hatırlayacak ama e, geçmişe gittikçe unutmaya devam edecek. Böyle bir kırmızı eğri beklerken onu bulmuyorsunuz. Onun yerine bulduğunuz şey e, bir tümsek. Bir o eğriye tümsek diyoruz, anı tümseği diyoruz. Neden? Buna bilişsel faktörler var. Nedir? O zamanda yaşanan 15-30 yaş arasında yaşanan olayların önemli bir kısmı hayatınızda daha önce deneyimlemediğiniz, ilk defa yaşadığınız bir takım olaylar. Bu onların daha iyi hatırlanmasına yol açıyor. Bilişsel faktörler dediğimiz o. Zihin kapasitesi diyebiliriz. Zihin kapasitesi nedir? Biraz önce gösterdim ya 20 yaşından sonra aşağı doğru inmeye başlayan bir şey var. Demek ki en yüksek olduğu zaman 15-30 yaş arası dolayısıyla o zaman daha iyi yerleştiriyoruz beynimize. Benlik oluşumu ile ilgili deney. Benlik, benlik oluşumu dediğimiz nedir? Sonuç olarak benim kişiliğimin kim olduğumu belirleyen şeyler 15-30 yaş arasında belirleniyor. Demek ki o sırada olan olaylarla benim benliğim çok ciddi bir bağlantıya giriyor. Ben onları o yüzden daha iyi hatırlıyorum. Bu da bir olasılık. Bunların hepsi kodlama sırasında yani on, olayları yaşadığım zaman onları o kadar iyi yerleştiriyorum ki kafama daha iyi akıl hatırlanıyor. Yaşam senaryosuyla yaşam öyküsü ise hatırlama sırasına ilişkin bir şey. Hatırlama sırasında yaşam senaryosu nedir? Yaşam senaryosu dediğimiz şey şu. Hepimizin ya da çoğumuzun hayatında belirli bir senaryo var. Doğuyoruz, ilkokula gidiyoruz, ortaokula gidiyoruz, liseye gidiyoruz, liseden mezun oluyoruz. Üniversite sınavına giriyoruz, üniversiteye okuyoruz, üniversiteden mezun oluyoruz. Evleniyoruz, ilk işimizi sahip oluyoruz, ilk çocuğumuz oluyor. Ondan sonra yaşayıp gidiyoruz çocuğumuz evleniyor ölüyoruz. Böyle bir senaryo içinde devam ederken hayatımız bu gayet standart bir şey. Şimdi bu standart bir senaryo bizim geçmişi hatırlamamızda yardımcı olacak bir şey olabilir. Yani biri bana hayatımı sorduğu zaman ne anlatacağım? İşte bu mihenk noktalarını anlatacağım mihenk taşlarını anlatacağım diyeceğim ki bu noktalarda bunlar olmuştur çünkü her insanın bizim toplumumuzda bunlar olur şimdi bunlara birçok topluma baktığınızda bu senaryolar birbirine ne çok benziyor tabi Türkiye'de mesela erkeklerde araya sünnetle askerlik giriyor işte falan o tür bir takım böyle ufak tefek farkları var ama ya da üniversite sınavı bizimki gibi büyük bir mesele olmuyor diğer ülkelerde vesaire bu tür böyle bir takım şeyler var ama yani sonuç olarak bir yaşam senaryosu da ortak bir senaryo bunu biz hatırlamakta kullanıyoruz. Yaşam öyküsü de benzer bir şey. Yaşam öyküsünde toplumun genel değil, kendi yaşamıma bakıyorum. Ben ne yaşadım hayatımda? Kendi hayat öykümü düşünüyorum. Ve ilginç olan nedir biliyor musunuz? Bütün bu e, hatırlamalarda insanlar hep hatırlama sırasını yaşama sırasına göre. Yani şimdi diyoruz ya yakın geçmiştekini en iyi hatırlıyoruz. O zaman en iyi hatırladığımızdan başlayalım, geriye doğru gidelim değil mi? Öyle yapmıyoruz. Baştan başlıyoruz hatırlarken. Hayatımızdaki önemli olayları biri bize sorduğunda ilk baştan başlıyoruz. İşte valla işte ortaokuldaydım hatırlıyorum birine aşık olmuştum diye başlıyor. Ee, biz bunları bir de şey e, insanlara sorduk. Peki dedik bunlar ne tür olaylar? Yaşadığın olaylar ne tür olaylar? Daha önce buna benzer olay yaşamış mıydın? Daha sonra buna benzer olay yaşadın mı? Daha önce yaşadığı buna evet veya hayır dediklerine göre biz bunları kategorize ettik. Yani insanlar hem daha önce hem de daha sonra yaşadım diyorsa biz buna sıradan olaylar dedik. Eğer daha önce yaşamadım ama daha sonra yaşadım diyorsa ilk dedik. Daha önce yaşamıştım ama sonrasında hiç yaşamadım diyorsa son dedik. Ne öncesinde ne de sonrasında buna benzer olay yaşamadım dediyse de tek dedik. Ondan sonra yaşlara göre da dağılımını çizdik oraya. Baktığınız zaman gördüğünüz çok belirgin bir şey var. O sarı ve turuncu çizgi. Sarı ve turuncu çizgide gördüğünüz şey ilk ve tek yaşananların o aslında tümseyi, anı tümseyini oluşturdukları. Yani orada gördüğümüz şey insanların hatırladıkları şeyler ilk yaşadıkları ve tek yaşadıkları. Tek bir kere hayatlarında olanlar. Dolayısıyla... Bu bize önemli bir bilgi verdi. Sonra birdenbire biz bu grafiğe bakarken ya bir dakika yani bizim tümseğimiz bayağı bir tümsek ama orada arkadan bir küçük tümsekçik daha var diye baktık. O küçük tümsekçik birdenbire dikkatimizi çekti. 45-50 yaşlarından sonra gözüken, o civarda gözüken ve onun içeriğine baktığımız zaman o 15-30 yaşlarının arasındaki işte üniversite sınavına girdim, üniversiteyi kazandım, üniversiteden mezun oldum, evlendim vesaire gibi olanlar birdenbire 55 yaşlarında işte kızım evlendi, kızım üniversiteye girdi, kızımın çocuğu oldu vesaire gibi bir, bir, e, ikinci bir hikayeye dönüşüyor. Demek ki bu yaşam senaryosunu sadece kişiler kendi üzerlerinden değil bir de kendi çocukları <gülüyor> üzerinden tekrar yaşamaya başlıyorlar. E, buraları geçeyim. E, çok e, anlattım bu kısımları. Buraya geçeyim. Peki biz bu hatırladıklarımız hepsine doğru şeyler diyebilir miyiz? Hep doğru şeyler mi hatırlıyoruz? Biliyoruz ki belleğimiz bir video kamera değil. Her şeyi olduğu gibi çekmiyor. Başka şekillerde seçici bir şekilde çekiyor ve sonra da bayağı değiştiriyor. Ee, bu, bu konuda yaptığımız ilk çalışmalardan bir tanesi. E, Ali Tetcan var, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Sima İker var vesaire. O grupla beraber yaptığımız bir çalışmaydı burada tartışmalı anı diye bir kategori olduğunu gördük. Tartışmalı anı dediğimiz şu, bir olayı ben yaşadığımı sanıyorum, kardeşim de kendisinin yaşadığını sanıyor ve biz bu konuda karar veremiyoruz. İkimiz de kendimizin yaşadığını sanıyoruz. Bu tür anılara baktığımız zaman tek yumurta ikizlerinin yüzde on gibi bir oranda bu tür anılar verdiğini gördük bize. Çift yumurtalarda bu yüzde altıya düştü. Kardeşlerde kardeşler en fazla iki yaş farkı olacak kardeşlerdi. Ee, 1.74 gibi bir sayıya düştü ortalama olarak. Yani bu hiç sıfıra düşmedi hiçbir noktada. Herkes bir miktar birbirinin anısına çalıyor. Birbirinin hayatını çalıyor herkes bir miktar. Ama e, bu ikizlerde daha fazla olabiliyor. Karı kocalar da bazen oluyor. Ben demiştim yok hayır ben demiştim onu falan diye bir kavga çıkabiliyor aralarında. Bizim örneklerimize baktığınız zaman da şu grafikte gördüğünüz gibi tartışmalı anıların çoğu aslında ilk beş yaşlardan geliyor. Yani genellikle şöyle bir hikaye var. Benim çok iyi hatırladığım iki tane hikaye var. Bir tanesi işte ben bir bayram günüydü. Anneanneme yemeğe bayram yemeğine gidecektik. Kırmızı bir elbise almışlardı bana yeni. O elbiselerimizi giymiştim. Kardeşime de o kırmızı elbiseden almışlardı. Ben salıncakta sallanıyordum. Salıncaktan inerken şeyim elbisem salıncağa takıldı, yırtıldı. Annem bana çok kızdı. Başka bir şey giydim. Öyle gittik. O bayram bana zehir oldu. Türünde bir anlatı. İki kardeş de ikizler. İkisi de bunun kendi başlarına geldiğine inanıyorlar. İkisi de kendi olayları olarak bakıyorlar ve hani yemin ediyorlar ve anlattıkları her şey tıpatıp aynı. Hiçbir şekilde ayırt edemiyorsunuz hangisinin doğru olduğunu. E peki hadi 5 yaşından önce olanlar eyvallah. 30 yaşında iki tane erkek. Onlarla konuşuyoruz. 20 e, yaşlarında üniversitedeyken belirli bir kızla çıkma hikayelerini anlatıyorlar. Tıp atıp aynı hikaye. İkisi de aynı kızla bir şekilde çıkmış olduklarını ve neler yapmış olduklarını ve her şeyi bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Hikaye tıp atıp aynı. Yani o daha az rastlanan bir durum ama o da oluyor. Yani sonuçta bir şekilde bu yanılsamalar oldukça rastlanan şeyler. Biz bunu biraz daha kontrol edelim dedik. Biraz insanları aldattık. Şöyle bir kamera var. Japonya'da e, Kazuo Mori diye bir arkadaşımın geliştirmiş olduğu bir ee, kamera bu ee, kamera iki tane kamera aslında üst üste bu kamerayı e, bir buzlu cama yansıtıyorsunuz o iki kameradan gelen e, aynı filmin iki tane versiyonu var üst üste bunlar bu iki versiyon arasında ufak tefek farklılıklar var yani bir, bir tanesinde elinde su şişesi tutarken ötekisinde bira şişesi tutuyor gibi bir takım farklılıklar var ve biz bu iki filmi üst üste koyduk ve filmlerden bir tanesini yatay polarize ötekinde dikey polarize şekilde gösterdik. Ve kişilere de gözlerine birine yatay polarize ötekine de dikey polarize gözlük taktık. Yani bunun anlamı nedir? Kişiler e, ve dedik ki bu gözlükler sizin ışığınızı biraz azaltacak. hani Ona göre görmenizi ölçüyoruz falan gibi bir yalan söyledik açıkçası. Fakat asıl olan neydi? Aslında ikisi de aynı filmi seyrettiklerini sanarak iki değişik versiyon seyrettiler. Ama ikisi de aynı filmi seyrettiklerini sanıyorlardı. Sonra biz bu insanlara dedik ki size bir takım sorular soracağız. Ve bu sorular hakkında konuşmanızı istiyoruz. Ve dolayısıyla... Orada değişik sorular vardı. İşte araba yeşil miydi? İkisi de yeşil gördü. Ee, araba ne renkti diye sorduk. Ee, aralarında işte yeşil miydi, mavi miydi falan. Ama ikisi de yeşil renk görmüştü. İkinci bir şey de Adam ne içiyordu diye sorduk. Biri su içtiğini görüyordu. Öteki bira içtiğini görüyordu. Bu, bu sefer onu konuştular vesaire. Ve buna baktığımız zaman insanların... Ne yaptığını gördük, ondan sonra onları bu işten aldık, başka işler yaptırdık, sonra geri aldık ve ellerine birer kağıt verdik. Bu kağıtta da sorular vardı. Ne tür sorular? Araba ne renkti? Adam ne içiyordu? vesaire. Sonuçlar şöyle, %50 civarında bir şans oranı görmemiz gerekirken konuşulmamış sorularda kişiler daha başarılı doğru cevaplar verdiler. Ama konuşulmuş olanlara eğer aralarında tartışmışlarsa yanlış cevap verdiler. Ne demek istiyorum? Yani biri diğerini ikna etti. Yani kendi gördüğüne değil de diğerinin söylediğine ikna oldu insanlar ve ikna olmakla kalmadı. Sonra cevaplarken onu hatırladıklarını söylediler. Yani biri içtiğini hatırlıyorum dediler. Üstelik de daha da ilginç olanı ne kadar güveniyorsun verdiğin cevabı diye sorduğumuz zaman... Tartışılıp yanlış öğrendikleri cevaba daha çok güveniyor insanlar. Yani diğer insandan duyduğu bir ay içiyordu lafına daha fazla güvendiğini söylediler. Şimdi burada ilginç bir durum var. Yani bir şekilde bir başkasının söylediğini kendimizin hatırladığından daha iyi görüp üstelik de onun cevabını verirken kendi hatırladığımız, hatırladığımızdan daha fazla güvenmeye başlıyoruz. Çünkü o öyle dedi diyerekten. Son olarak son zamanlarda yaptığımız araştırmalar, peki bu bireysel olayları bırakalım, toplumsal olaylarda ne oluyor sorusuydu. Birinci araştırmamız bu konuda heyecanlanma araştırmasıydı. İnsanlara biz olayları verelim, bakalım bunları hatırlarken ne kadar heyecanlanıyorlar. Bu heyecanlanmayı ölçme yöntemiz gayet klasiktir aslında. Ee, parmaklara takılan dedektörlerle ne kadar e, terlediklerini diyelim, ne kadar e, nem olduğunu Parmaklarında ölçerek heyecanlanma düzeylerini ölçeriz. <gülüyor> ve burada iki şeye baktık. İnsanlar bu olayları toplumsal olayları ne kadar hatırlıyorlar ve bunu hatırlarken ne kadar heyecanlanıyorlar ve bunun arasında bir ilişki var mı diye. Şimdi burada ilginç olan şuydu. Biz öyle bir şey yaptık ki insanların mesela diyelim 40 yaşında biriyle konuşuyorsak 10 tane olay veriyorsak bu 40 yıla yayılan 10 tane olay verdik. Ve bu olayları önemli toplumsal olaylardan seçtik. İşte 12 Eylül e, muhtırası, ne bileyim işte 71 muhtır, 12 Eylül darbesi, 71 muhtırası, e, işte ne bileyim eğer Menderes'in e, uçak kazasına denk gelmişse onu sorduk vesaire. Yani herkesin yaşına göre e, 10 tane e, olay söyledik. Ve bu olayların bir kısmı da bütün yaş gruplarında aynıydı. Yani son 10 yılda olanlar bütün yaş gruplarında aynıydı ki karşılaştırabilelim. Hatırlama şöyle. İnsanlar eğer bir olayı yaşadıklarında 15 yaşın altındaysalar %28 civarında hatırlanıyor. Eğer 15-30 yaş arasındaysa %51, 30 yaşın üstünde %40. Yani baktığınız zaman bu biraz önce dediğim tümsek... Burada da ortaya çıkıyor. Yani sadece kişisel olaylarda değil, toplumsal olaylarda da benzeri bir tümsek var. Yani en fazla hatırlanan olaylar, yine biz 15-30 yaşlarındayken olan olaylar olarak ortaya çıktı. Heyecanlanmaya baktığımızda da, aynı şekilde tepkiye baktığımızda, toplam tepki ya da tepki sayısına baktığımızda, 30 yaş altında yaşanan olaylarda, insanlar daha bir fazla heyecanlandılar bizi hatırlarken. 30 yaşından sonraki olaylarda ise, çok fazla hatırlamadılar, ee, çok fazla heyecanlanmadılar. Ee, özellikle hızı, yani tepkiyi ne kadar hızlı, o heyecanlanmayı ne kadar hızlı yaptıkları, hani o nemlenmenin soruyu bir sorduktan ne kadar sonra olduğuna baktığımız zaman, o hız da özellikle bu tümsek yıllarında çok daha fazla oldu. Yani o olaylar bizi aynı zamanda heyecanlandırıyordu. Bunu yaptığımız kişiler 55-60-70 olabiliyordu. Son yaptığımız olay 1800 katılımcıyla bunu sosyal medyanın gücüne bağlıyorum 1800 katılımcı. Sosyal medyada duyurduk Twitter'da, Facebook'ta vesairede 1800 kişi katıldı. Daha daha fazla kişi katıldı ama 1800 kişi tamamladı bunu. İnsanlara şeyi sorduk sizin yaşadığınız hayattaki en önemli Türkiye'de olan en önemli 6 olay neydi? Türkiye'de yaşanan en önemli altı olayı bize yazın dedik. Ve bunun sonucu olarak, bilmiyorum gözükebiliyor mu ama, e, 2013'teki Gezi, e, 2016'daki 15 Temmuz, bu arada bu e, bir sene önce, yani Kasım 2016'da yapılan bir araştırmaydı. Kasım 2016 ile 15 Ocak arası, 15 Ocak 2017 arasında toplandı bu veri. E, 17 Ağustos Marmara depremi, 12 Eylül AKP hükümetinin seçilmesi vesaire diye giden bir takım olaylar. Şimdi bu 1800 katılımcıdan gelen olayların hepsi. Ve bu sefer diğer araştırmanın tersine biz insanlara olayları verip hatırlayıp hatırlamadıklarını sormadık. Bu sefer siz bize 6 olay söyleyin dedik. Ne hatırladıklarına bakmak için. Teknik olarak oldukça farklı şeyler bunlar. Sonra bunların içinden 46 yaş üstü olan 224 kişiyi seçtik. 46 yaş üzerinde daha az kişi vardı açıkçası. Sosyal medya muhtemelen bunu azaltan bir şeydi. Ama şunu da itiraf etmek, yani itiraf etmek değil memnuniyetle söylemek istiyorum ki en yaşı yüksek katılımcımız 87 yaşındaydı. Ee, ve online yani internet üzerinden cevapladı bu anketi ve e, orada baktığınızda sırf onlara baktığınızda orada da Gezi birinci sıra, 15 Temmuz ikinci sıra, 17 Ağustos üçüncü sıra, AKP'nin seçilmesi üçüncü sıra diye. Sonuçta karşılaştırdığınız zaman kişilerin yaşından bağımsız olarak yani gençlerde de 46 yaş üzerindekilere de, ki ben onlara yaşlı demiyorum farkındaysınız o gruptan olduğum için, ileri orta yaş e, diyebileceğimiz grupta da şey e, hatırlanan olaylar çok benziyor benzeşen olaylardı. Yani tamamen aynı olayları e, anımsıyorlardı. Şimdi bunun önemli bir kısmı bizim açımızdan. Şimdi daha önceki araştırmada bir tümsek etkisi bulduk. Yurt dışında buna benzer araştırmalarda mutlaka tümsek etkisi var. Yani insanlara en önemli olayları sorduğuklarında tümsek etkisi yani 15-30 yaş arasındaki olaylar geliyor. Bizde var mıydı? Yok. Bizde hangi olaylar vardı? 2012-2013 diye geriye giden böyle bir dağılım. Yani eskiye giden çok az sayıda olay vardı. 46 yaşın üzerine baktığımız zaman kaç yaşlarından geliyordu bu olaylar diye. 46-50 yaş yani son yıllarda yaşadıkları. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman o tümsek bulgularının ee, muhtemelen Türkiye ile diğer ülkelerin bellek karşılaştırmalarını yapmanın çok da doğru olmadığını görüyoruz. Yani çünkü toplumsal olaylarda yaşanan bugün yaşanan olay, olayın anlamayından yola çıkarak biz geçmişi değerlendiriyoruz. Yani geçmişi hatırlamamız bugün olduğumuz yerden dola, doğru oluyor. Bugün neredeyiz? Bugünkü meselemiz nedir? İşte Türkiye'nin şu andaki durumu. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin bulunduğu durumdan dolayı biz geçmişi o şekilde hatırlıyoruz. Ve hatırladığımız olaylarda bununla bağlantılı olanlar. Şimdi tabii bundan sonra biz durmuyoruz. Bu sene bir daha toplayacağız verileri. Bir sene sonra tekrar toplayacağız. Her sene bunu yaptığımız zaman nelerin değişmekte olduğunu da görmek istiyoruz. Yani bu geçen sene herkesin bu çok önemliydi dediği olaylar bir sene sonra hala orada hatırlanan olaylar olarak kalacak mı? Çünkü gördüğümüz şey şu ki bir tek yakın geçmişi hatırlıyoruz. Bu daha önce olmuş önemli olayların unutulduğu anlamına geliyor. Ve bu özellikle de şeyi çağrıştırıyor. Yani bu daha çok adı geçen olayların hatırlanması adı geçmeyen olayların iyice unutulmasına yol açıyor. Böyle bir mekanizma var. Yani e, hayatınızda beş tane olay varsa bu beş olayın ikisini tekrar edip hatırlayıp durduğunuzda o iki olayı çok iyi hatırlıyorsunuz ama o iki olayı hatırlamanın diğer üç olayı unutturma etkisi var. Aşağı doğru bastırma etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'deki toplumsal olarak da benzeri bir şey yaşadığımızı düşünüyorum. Yani bunu tabii araştırmalarımızla da görmemiz gerekiyor. Yani yaşadığımız bazı olayların sürekli hatırlatılması ve tekrar edilmesi, burada medya söz konusu, başka araçlar söz konusu, bunun sürekli hatırlatılması bazı hatırlanmayanların iyice hatırlanmamaya başlamasına yol açıyor. Ve bu önemli bir mekanizma sanıyorum. Şimdi bu resmi koymamın nedeni bilmiyorum gördünüz mü son günlerde medyada dolaşıyor, sosyal medyada çok dolaştı. Sağ tarafta yanılmıyorsam Macar bir sanatçının Efes'in aslında zamanında nasıl göründüğüne ilişkin üç boyutlu çizimleri çıktı ortaya son birkaç gündür. Buna baktığınız zaman sağ taraftaki işte Efes'in zamanında nasıl gözüküyor. Mekte olduğuna ilişkin bir resim sol tarafta şu anda göründü. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bizim belleğimiz de aynen böyle çalışıyor. Bizim belleğimiz de soldakini alıp sağdakini yapıyor. Yani bizim belleğimizin elinde de böyle birkaç e, taş parçası, birkaç yıkıntı var. Bunları bir araya koyuyor. Ve e, geçmişte olan olayın nasıl olduğunu var olanlar üzerinden ve genel bilgisinden Nasıl arkeolog ya da bunu yapan çizim, bu çizimi yapan kişi o zamandaki mimarinin nasıl olduğundan yola çıkarak, o bilgiden yola çıkarak bunu tahmin ediyorsa, aynı şekilde biz de genel bilgilerimizden yola çıkarak geçmişi hatırlıyoruz. Ve hatırlamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Çok teşekkürler. İletişim adreslerim o da. Bir de e, bunu reklam olarak giriyorum eğer bir sakıncası yoksa. E, Akbank sağ olsun, Akbank Sanat, pardon, sağ olsun e, böyle bir e, ödeme yapıyor e, burada konuşma yapanlara. Ben o ödemeyi doğrudan doğruya Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağışlıyorum her seferinde. Bu tür konuşmaları hep öyle yapıyorum. Ama e, burada ufak bir reklam babında orada çok çalıştığım için eğer eliniz değerse 33-53 tegev yazdığınızda bir SMS 10 lira 10 SMS bir çocuğun bir yıllık masrafı oluyor teşekkürler. Sami Bey zengin konuşması için çok teşekkürler. Benim de tek yumurta ikizim var dolayısıyla bu akşam şu üniversitedeki olayla ilgili bir onunla tekrar konuşmam gerekiyor. Şimdi, e, e, i̇sterseniz soru-cevap kısmına geçebiliriz. Başta hatırlattığım gibi üçüncü kattaki e, bizi dinleyen e, sevgili dinleyiciler e, ikinci kata inip sorularını sorabilirler. E, yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir zamanımız var ama biraz daha belki şey yapabiliriz, uzatabiliriz. Sizden ricam soruların e, mümkün olduğunca kısa şekilde reformüle edilmesi ki daha fazla soru sorulabilirsin. Buyurun sizinle başlayalım. Mikrofon gelecek bir saniye. Geçmişimiz dönemde? Yeni dönemde, e, e, Geçmişte çok çok eskiden atalarımızın yaptığı kodlanıyor ve DNA ile bugüne geliyor. Bunun araştırmaları yapılmış. Acaba bu da böyle rötgen gibi falan görüntülenebiliyor mu? Nasıl bir şey yapılabiliyor. Birinci sorun bu. İkincisi, Aman ne olur aklınızı hangimizin kısa süreli belleği daha iyi bilmiyorum. Şimdi orada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse siz sorun bakalım inşallah hatırlarım. Ha. Evet. İkincisi e, hipnozla insanların belleğine geri gidiliyor ve o anda hatır, gördüğü ama hatırlamadığı şeyleri hatırlıyor. Bu nasıl? Bunu hangi bellek kısmına giriyor veya nasıl yapılıyor? Teşekkür. Ee, çok teşekkür ederim çok güzel ve güncel sorular bunlar ortalıkta çok dolaşan şeyler bunlar ee, bir tanesi e, DNA ile ilgili e, araştırmalarda aslında bütün bunları e, yol açan e, bilgi şu e, bir takım e, solucanlarda e, solucanları e, bir elektriğe karşı koşullama yapıyorlar ve o koşullamadan dolayı e, solucanlar belirli bir bölgeye gitmemeyi öğreniyor ve ondan sonra o solucanların e, yavruları ortaya çıktığında o yavrular da o bölgeye gitmiyor. Böyle bir araştırma sonucu var. Fakat budan hani yapılan sıçrama, hani, e, atalarımızdan o, o yaşadıkları olayları bizim DNA'larla geçiyor vesaire türündeki sıçrama çok doğru bir sıçrama değil. Çünkü DNA'nın bellek kodlama becerisi bildiğimiz kadarıyla yok. Dolayısıyla e, buradaki değişimler yani e, şu tür değişimler söz konusu olabiliyor. Örneğin e, ben kendi hayatımda yaşadığım bir olayı e, kendi çocuğuma kızıma anlattığım zaman kızım bunu kendi yaşamış gibi aynen bu ikizler gibi e, kendi yaşamış gibi içselleştirdiği için bazı olaylar böyle nesilden nesile Aktarılan şeyler olabiliyor. Özellikle mesela psikolojide travmalar konusunda bunu konuşurlar. Yani işte belirli özellikle toplumsal travmalarda, büyük olaylarda aile bir nesilden diğerine geçen bu tür travmalardan söz edilebilir. Ama bunu yapan DNA değil. Bu tamamiyle ailenin bir sonraki nesle bir sonraki nesle bunu aktarması sözel, sözel olarak. Evet. Ve dolayısıyla bu aktarımı olmayanlarda. Mekanizma yok. Ya, Değil. Yok yani öyle bir şey yok. Yani Öyle bir mekanizma yok DNA ile ilgili. Ee, en azından bizim bildiğimiz böyle bir şey yok şu anda. Ee, i̇kinci sorunuz hipnoz. Çok eğlenceli bir soru. Özellikle filmler sayesinde bu e, bizim e, gündemimize çok ciddi bir şekilde girdi. Hipnozun müthiş bir bellek açıcı yöntemi var. Ama e, çok güzel insanlar uyduruyor belli, e, hipnoz sırasında. Yani hipnozun şöyle bir etkisi var. Hipnoz dediğimiz şey aslında insanların... E, Karşındakini memnun etme yönünü daha fazla ortaya çıkarıyorlar. O defans, o korunma mekanizmalarını indiriyorlar. O korunma mekanizmalarını indirip bir teslimiyetçi hal söz konusu. Ve o teslimiyetçi hal içinde hipnozu yapan kişinin sizden talep ettiğine cevap vermeye çalışıyorsunuz. Ve cevap verirken de biz insanları memnun etmekten hoşlanıyoruz. Ve bu memnun etme çabası içinde e, bana soruyor ben de cevap vereyim türünde. Çok güzel hikayeler uyduruyoruz. Problemimiz problem şu. Hipnozda bu, e, duyulan hikayelerin hiçbirinin gerçekliği tespit edilemiyor. Yani bugüne kadar hipnoza normalde insanların hatırlamayıp hipnoz altında hatırladıkları olayların gerçek olmadığı görülmüş. Hiç yok. O hiç yok. <gülüyor> size söz vereceğim ama isterseniz ya, arkada ba başlayalım. Ben Saat bir mikrofona, de... mikrofona konuşabilir misiniz? Hızlı okuma yöntemleri var. Hızlı okuduğu zaten yani 200-300 sayfalık kitabı 15-20 dakika okuyor ve bunu anlatıyor. Ben de o kitabı 3 gün okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kişi kadar anlatamıyorum. Bende mahfıza yok. Nasıl bir iş bu? Efendim çok acı bir gerçeği size söylemek zorundayım. Fena halde normalsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi büyük düşünür ee, ünlü filozof Woody Allen ee, zamanında şöyle bir şey demişti. Ee, hızlı okuma kurslarına gittim. Savaş ve Barış'ı yarım saatte okudum. Olay Rusya'da gittim. Ee, şimdi bu hızlı okuma kursları ile ilgili yapılan araştırmalar ben bir önceki hayatımda e, okumu, okuduğunu anlama konusunda araştırma yapan bir adamdım. O yüzden oldukça biliyorum o konuları da. Hızlı okuma kursları konusunda söyleyeceğim şey, bir iki stratejiyle biraz hızlanabiliyorsunuz ama genellikle hızın getirdiği şeylerden bir tanesi anlama kaybı. Yani hız arttıkça anlama azalıyor. Bunu değiştiren şeyler nedir? Mesela çok iyi bildiğiniz bir konuda bir şey okuduğunuz zaman hızınızı arttırabiliyorsunuz. Örneğin ben... Diyelim ki bellek konusunda bir şey okuyorum. Ben çok daha hızlı okuyup çok fazla bir e, anlama kaybı yaşamayabilirim. Ama onun bir e, çok iyi bildiğim bir konuda olması gerekir. Onun dışında yani lütfen ne olur yavaş yavaş okuyun tadını çıkarın romanların hiç acelemiz yok. Sorma değil de bu hafıza siz o alın dediniz ben o dediğiniz şeyi de okumuştum ama aklımda yoktu. Siz söyleyince benim aklıma geldi hani hafıza şey geldi. Evet, evet, aynen. <gülüyor> Sürekli yaşıyoruz bunu. <gülüyor> El arkada bir beyefendi var, sağ tarafta onu verebiliriz. Hocam şeyden bahsettiniz bu e, anlama e, hızlı kabiliyeti işte yaş da fark ediyordu ya. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden 15-30 yaş arasında çok daha hızlı yanlıyoruz da gittikçe düşüyor bu? Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi orada e, bu çok kolay bir cevabı verilebilecek bir soru değil açıkçası. Yani şu anda e, bu sorunun cevabını bilsek birçok şeye çözüm de sağlayabiliriz. Çünkü e, bunun arkasında milyon dolarlık endüstriler var. Şu anda bizim düşünme becerilerimizi arttırmaya çalışan ve beceremeyen. Bu arada hani onu da belirteyim. Araştırmalar şu ana kadar bütün o lumositirler vesaireler bir yön şeyin hiçbir işe yaramadığını da gösteriyor. Onu da e, parantez içinde söyleyeyim. E, bu düşünme becerilerimizi çok fazla geliştiremiyoruz. Özellikle 20 yaşlarından sonra. Yani ne demek istiyorum? Z bir anlamda zekamızı arttıramıyoruz. Ama zekanın da aslında zeka dediğimiz şeyin, ben ne olduğunu bilmiyorum açıkçası onun. E, ama o zeka dediğimiz şeyin, ee, bu çalışma belleği kapasitesiyle hani biraz önce harfleri hatırlamaya çalıştınız ya o kapasiteyle elintili olduğu söyleniyor. Ya da araştırmaların gösterdiği o. Neyse parantezimi kapatıyorum. Ee, o dediğiniz gittikçe azalmanın e, yaşla gelen bu e, çalışma belleği kapasitesinin azalmasıyla bağlantı kuruluyor çoğunlukla bir. İkincisi bir takım insanların iddiasına göre bu e, insanların becerileri azalıyor ama bu becerinin azalması stratejilerinin değişmesinden kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum? Yani biz yaşımız ilerledikçe hatırlamaktan çok bilgimize güvenmeye başlıyoruz. Yani bilgimiz artıyor ya o artan bilgiye daha çok güvenip hatırlamaya daha az güvenmeye başlıyoruz. Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela ben cep telefonları çıkmadan önce inanılmaz iyi ee, ...telefon numarası hatırlayan bir adamdım. Yani e, eşim bana telefon edip... ...telefon numarası sorardı insanların habire. Ee, bir noktadan sonra... ...bu cep telefonları çıktı ve ben artık... bu ...tövamiyle o becerimi yitirdim. Artık hiçbir... ...telefon numarasını hatırlamıyorum. Çünkü ne oluyor? Ben o becerimi... ...başka bir şeye naklettim. Yani... ...şunu da düşünmek gerekiyor. Beyin aslında... ...gerçekten çok esnek... E, ...bir organ. Ve bu gerektiği gibi... ...gerektiği kadar çalışıyor. Ve dolayısıyla zaman içinde yapması gereken işlere göre strateji değişikliği yapıyor. Muhtemelen bir olasılıkta bu azalma bir strateji değişikliği olabilir. Yani illa da günlük hayatımızda çok ciddi bir performans kaybı görmüyoruz 20'den 30'a. Anlatabiliyor muyum ama o şey onun yapış biçimimiz değişmiş olabiliyor. Mesela yaşla değişen şeylerden önemli şeylerden bir tanesi mutlaka fark etmiş olabilirsiniz. Ee, İnsanlar yaşlandıkça birine bir şey anlatmış olduklarını unutuyorlar ve tekrar tekrar anlatıyorlar. Şimdi bu e, onlar için önemli ve hatırlanması gereken bir şey olmaktan çıkıyor zaman içinde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu bir gerekçe olabilir ama gerçekten de bir takım becerileri de kaybettiğimiz mutlak. Bu da e, şunu da söylemek e, gerekiyor. E, nöronlarımız ölüyor zaman içinde. Yani ciddi. E, Nöronlarımız ölüyor ve e, <gülüyor> hani söylemesi ayıptır. Beynimiz küçülüyor. <gülüyor> Yaşla beraber. Gittikçe böyle ufalan bir beynimiz var. Şimdi sol tarafta hanımefendi siz yukarıdan geldiğiniz göre. Soru sormak için geldim. Ben ilkokul öğretmeniyim 20 yıldır. E, bu son zamanlarda şu mental aritmetik ve hızlı okuma kursu zaten. Benim içgüdüm bu. Beyine zarar verdiğini hissediyorum. Bazı çocuklarda özellikle otistik belirtileri olan, disleksisi olan gibi... ...yani farklı düşünen çocuklarda gittiklerinde daha başka davranışlar gözlemliyorum. Bunun hani bir bilimsel bir şeyi var mı, araştırdınız mı bilmiyorum. E, Mentalitme de böyle kafadan toplamalar yaparlar, çıkarmalar şey yaparlar o. E, i̇kinci bir sorum da bu, sürüngen beyinde biraz fazla bilgi var. Acaba bazı korkularımızın işte o hipnoz sırasında çıkan şeylerin e, ya da ne bileyim e, tiksinmelerimiz olabilir hani adını koyamadığımız kendiliğinden ortaya çıkan şeyler var ya acaba onlar oradaki bilgilerin nedeni midir? sürüngenle ne, nereden çıktı onu anlamadım. Yani hani var ya şu okuduğumu söylüyorum ben cahil olabilirim. Belki adı o değil. Beynin o bölümü o değil ama hani şu atalarımızın genleriyle bize taşınan hikayelerin depolandığı beynimizin alt bölümü. Öyle söyleyeyim. Şimdi Yanlış söylemiş olabilir mi? Soruya cevabımı muhtemelen yukarıdan aşağı inerken kaçırdınız. O atalarımızdan bir şey depolanmamış. DNA'larla, genlerle Sorry. bir şey geçmiyor. Problem değil. Fakat birinci soruya deneyim o konuda açıkçası size düzgün bir cevap veremem çünkü bilmiyorum yani o araştırmaları da bilmiyorum bir araştırma sonucu da var mıdır o açıdan da bilmiyorum bilmediğim bir şey konusunda bir şey söylemeyi tercih etmiyorum açıkçası ikincisi yani beynin Ş şöyle düşünelim, ee, evrim süreci içinde beynin değişik katmanlığı söz konusu. Yani evrimin ilk aşamalarında e, bazı hayvanlarla daha fazla şey e, ortak paydamız olmuş ama zaman içinde başka şeyler. Şimdi e, bu bugüne kadar ya da yakın zamanlara kadar bir hiyerarşi olarak görülmüştü. Şimdilerde ise biraz farklı düşünmeye başladık. E, çok güzel bir kitap var, Franz de Waal diye bir e, araştırmacının... Biz, kitabın adı da bayağı uzun aslında. Hayvanların ne kadar akıllı olduğunu anlayacak kadar akıllı mıyız? Kitabın adı. Çünkü buradaki mesele şu. Genellikle gösteririm ama bugün zaman olmayacağını düşündüğüm için onu da katmadım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kuyoto'da. Kendisi bir şempanze. Adı Ayumi. Ayumi... Bizlerin hiç beceremeyeceği kadar iyi hafızaya sahip. Yani Ayumi'ye bir ekranda birden değişik yerleri dağılmış birden 20'ye kadar sayılar gösteriyorsunuz. Ve gösterdiğiniz anda sayıların üstünü kapatıyorsunuz. Ve Ayumi birden 20'ye kadar doğru sırayla o karelerin üstüne basmayı becerebiliyor. Bunu bugüne kadar yapabilen insan çıkmadı. Şimdi bunun nereden geliyorum? Bu da şunu söylüyor bana genellikle. Biz hayvanlardan daha üstün daha karmaşık düşünüyor gibi gözükebiliriz ama bazı şeylerde de onlar bizden üstün ve karmaşık düşünüyorlar. Dolayısıyla bu beynin ...daha iyi veya daha ileri gitmiş olması değil... ...beynin çeşitlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Onlar bir takım şeyleri, başka şeyleri daha iyi yapıyorlar. Biz başka şeyleri daha iyi yapıyoruz. Dolayısıyla açıkçası sürüngen beyniyle bir insan beynini karşılaştıramam bilmiyorum. Ama karga beynine baktığım zaman... ...hani e, kuş beyni demenin en büyük hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani karganın yapabildiği şeyler gerçekten çok e, akıl almaz şeyler... Çünkü karga hafızası örneğin çeşitli besinleri belirli yerlerde saklayıp o sakladığı yerleri daha sonra başka kargaların gördüğünü fark edip onu başka yerlere taşıyıp ve bunların yerlerini unutmayıp geri dönüp bulabilme becerisine sahip. Yani bunu bir insana bir çocuğa yaptırmaya çalışsanız yapamayacağınız şeyler belki de yapamayacağı şeyler. Dolayısıyla doğrudan bir şey oldu mu cevap oldu mu emin değilim ama fırsat varken bunları da vereyim dedim e, Dilerseniz son bir soru alalım e, buyurun kalan soruları da isterseniz salonu boşalttıktan sonra gelip e, Sami Bey'e sorabilirsiniz bizim yavaş yavaş bitirmemiz gerekiyor buyurun sizden alalım <gülüyor> e, Şey sormak istedim ilk önce bu hatırlama ile ilgili e, anlattığınız yerde aklıma takılan bir, bir soru vardı. E, zihin bu hatırlama işleminde e, hatırlarken bir kategorileme işlemi yapıyor mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum çünkü mesela bir olayı anlatmadan önce aklımızda ilk önce işte zaman şurasıydı, fi tarihte, şu kişilerle beraberdim ve olayın e, en başında şundan e, başlayarak devam ediyor. Böyle bir e, mi gidiyor. İkinci kısmı da e, canlı izlenimlerimiz anılarımızı daha mı iyi hatırlamaya e, sevk ediyor bizi. Yani tekrarlanan izlenimler. Tekrarlamaktan ya Mesela e, az önce bahsettiğimiz gibi gezi olaylarından e, örnek verelim. Gezi olaylarında e, bana nasıl bir gün geçirdiğimi sorsanız muhtemelen çok net hatırlamam. Ama bir biber gazı koklasam tekrar çok net e, anlatabilirim herhalde. Evet. O zaman e, bir yarım saat daha uzayacak bu sorulara cevap. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, çok güzel sorular sordunuz. O yüzden özellikle de teşekkür ediyorum. Herkese gerçekten e, iyi sorularla karşı karşıyayayım. E, şöyle başlayayım. Yani. Birinci sorunuzdan değil ikinci sorunuzdan başlayın. Birinciyi soru bana hatırlatın tekrar unutmuş olabilirim o zamana kadar. Ee, tekrarlanan anılarda bizim yani artık her şeyi bugün anlatamadım ama e, yapılan birçok araştırma ve bizim de yaptığımız bir takım araştırmalarda bir güncelleme mekanizması olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Yani muhtemelen eğer çok sık yaşadığınız ve tekrar tekrar yaşadığınız bir olay varsa bize anlatacağınız şey son yaşadığınıza benzeyecektir en fazla. Ee, bunu şeye de benzetiyorum özellikle e, bu e, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz ya hiç değişmemişsin diyor ya bu, bunun en uç örneğini ben şu şekilde yaşadım ee, bu facebook çıktığında ya da çıktığında değil yani facebook'ta girdikten bir süre sonra e, birdenbire ilkokul arkadaşlarımız birbirimizi keşfettik de bir e, hep beraber bir yemek yemeye karar verdik ve lokantaya gittiğimizde döndü bana bir tanesi. Aa hiç değişmemişsin. Dedi. Yani hani son gördüğümde 10 on yaşındaydım. 10'dan 50. Yani inşallah değişmişimdir diye umdum. Yani hani e, bilmiyorum. E, mesele orada sürekli yaşadığımız zaman bir şeyleri bir güncelleme mekanizması gibi düşünün bunu. Yani sürekli aklımız en yeni olanı eskisiyle yerleştirip... ...ama genelde de birbirine benzeyen olayları bir kategori yaratır gibi... ...ilk sorunuza bağımlı olarak bir kategori yaratır... Gibi. ...yani işte ne bileyim yaz tatilleri diyor. Yaz tatillerinin belirli bir yapısı olmaya başlıyor. Yaz tatil nedir? İşte deniz kenarı bir yere gidersin, orada yüzersin vesaire gibi böyle bir takım yapıları vardır... Bu mesela bizim yaptığımız yaz tatili anıları e, araştırması vardı. Yaz tatili anıları araştırmasında çok net bir şekilde ortaya çıktı. İnsanların da kafalarındaki yaz tatili yapısı hani standart bir yaz tatili nedir diye sorduğumuz zaman genellikle son yaşadıklarını söylüyorlar bize. Halbuki ilk yaşadıklarını da anlatabilirler ama o değil kafalarındaki yapı. Öyle bir güncelleme yapısı var. İlk sorunuzu doğru hatırlıyorsam veya anlıyorsam söyleyeyim siz beni düzeltin. Kategorizasyon bütün zihinsel mekanizmaların temelinde var. Yani biz her şeyi sürekli kategorize ediyoruz. Bunun e, müthiş bir bilişsel ya da zihinsel ekonomisi söz konusu. Çünkü yani her şeyi tek tek düşünemeyiz. Zihinsel ekonomiye yol açıyor çünkü kategoriler halinde düşünüyoruz. Bu zihinsel ekonomi dediğim şey e, her şeyi tek tek düşünmeyerek... E, gruplar halinde e, ortada dolaştırabilmek. Tabi bunun olumsuz yönleri de var. Olumsuz yönlerinden bir tanesi kalıp yargı, e, ön yargı e, gibi e, insanları kategorize eden, özellikle insanlara uygulandığında insanları kategorize eden, işte kadınlar şöyledir, e, işte Hristiyanlar böyledir, e, gavurlar şöyledir, işte Ruslar böyledir türünde, e, İtalyan erkekleri yakışıklıdır falan gibi bu tür böyle bir, hemen kadınlar gülüyor ya bunu söyleyince niye bu anlamıyorum öyle herkesde bir gülümseme oluyor İtalyan erkeği deyince Neyse bu kategorizasyonları şey yapı insanlar genellikle çok iyi kullanıyorlar günlerilik hayatlarında Çünkü işe yarıyor ama öte yandan da bu tür sakıncaları oluyor sorduğunuz sorunun tam cevabı olmayabilir ama bu sorun o zaman Yok yani anladım. Ha tamam. Sen anlatamadın ama ben anladım dediniz tamam <gülüyor> peki. <gülüyor> ee, bence yavaş yavaş bitirelim ikinci seminerimizin sonuna geliyoruz. Ee, Sami Bey e katkılarından dolayı e, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ Biz, bizleri dinlediğiniz ve geldiğiniz için hepinize de teşekkürler. Bir sonraki seminerimiz 25 Ocak günü Safer Murat Ural ile Bellek ve Psikanalist üst başlığında. 25 Ocak'ta görüşmek üzere diyorum. Hepinize şimdiden iyi yıllar. Geldiğiniz için tekrar evet teşekkür ederim.